30. lem'a 31. mektubun 30. lem'ası ve Eskişehir Hatışanesinin bir meyvesi altı nüktedir. Denizli Medresesi Yusufiyesinin bir ders-i azamı meyver olduğu ve Afyon Medresesi Yusufiyesinin kıymettar bir ders-i ekmeli El Hucetü'z Zehra olması gibi Eskişehir Medresesi Yusufiyesinin gayet kuvvetli bir ders-i azamı da İsme azamı taşıyan, Altı ismin altı nüktesini beyan eden bu otuzuncu lemadır. İsmi azamdan say yuma dair parçada tek derin ve geniş meseleleri herkes birden bilemez ve zevk etmez. Fakat hissesiz de kalmaz. Birinci nükte. İsmi kudüsün bir nüktesine dairdir. Bu kuddüs nüktesi otuzuncu sözün zeylinin zeyli olması münasiptir. Bismillahirrahmanirrahim. Vel arda tereshnaha fin'am al-ma'idun yeri de döşek düzenledik biz ne güzel donatıcıyız ayetinin bir miktası ve bir isme azam veyahut isme azamın altı nurundan bir nuru olan kudüs isminin bir şibesi Çağdağan Şerefin ahirinde Eskişehir hapishanesinde bana göründü hem mevcudiyet ilahiyeyi kemal-i zuhurla hem vahdet-i rabbaniyeyi kemal-i vuzuhla gösterdi Şöyle ki gördüm. Bu kainat ve bu küreye i arz, daim işler bir büyük fabrika ve her vakit dolar boşalır bir han, bir misafirhanedir. Halbuki böyle işlet fabrikalar, hanlar ve misafirhaneler muzahrafatla, enkazlarla, süprüntülerle çok kirleniyorlar, bulaşık oluyorlar ve ufunetli maddeler her tarafında teraküm ediyorlar. Eğer pek çok dikkatle bakılmazsa ve tanzif edilmezse ve süpürülüp temizlenmezse içinde durulmaz, insan onda boğulur. Halbuki bu fabrika-i ve misafirhane arz o derece parlak, temiz ve naziftir. Ve o kadar kirsiz ve bulaşıksızdır ve ufunesizdir ki bir lüzumsuz şey ve bir menfaatsiz madde ve tesadüfi bir kir bulunmaz. Zahiri bulunsa da çabuk bir istihale makinesine atılır, temizlenir. Demek bu fabrikaya bakan zat çok iyi bakıyor ve bu fabrikanın öyle tanzıfçı bir sahibi var ki o koca fabrikayı ve o büyük sarayı küçük bir oda gibi süpürtür, temizler, tanzim ve tanzif eder ve o pek büyük fabrikanın büyüklüğün ismetinde muzahrafatı ve enkazından kalma kirli maddeleri, süpürüntüleri bulunmuyor, belki büyüklüğün ismetinde temizliğine ve nezaketine dikkat ediliyor. ''Bir insan bir ayda yıkanmazsa ve küçük odasını süpürmezse çok kirlenir, pislenir. Demek bu saray alemdeki paklık, safilik, nuranilik, temizlik mütemadiyen hikmetli bir tanziften, bir dikkatli tathirden ileri geliyor. Ve eğer o daimi tathir ve süpürmek ve dikkatle bakmak olmasaydı, bir senede bütün hayvanların yüz bin milletleri arzın yüzünde boğulacaklardı.'' ve semavatın fazasında tahribe ve mevtemazhar olan kürelerin ve peyitlerin, belki yıldızların enkazları, başımızı ve diğer hayvanatın başlarını, belki küreye arzın başını, belki dünyamızın başını kıracaklardı. Dağlar büyüklüğündeki taşları başımıza yağdıracaklardı ve bizi bu vatan-ı kaçıracaklardı. Halbuki eskiden beri o yukarı alemlerdeki tahrip ve tamirden, medar ibret olarak ...yalnız birkaç semavi taşlar düşmüşse de... ...hiç kimsenin başını kırmamış. Hem zeminin yüzünde her sene... ...mevk ve hayatın değişmeleri... ...ve dövüşmeleri yüzünden... yüzbinler hayvanat milletlerinin cenazeleri... ...ve iki yüz bin nebatatın taifelerinin enkazları... ...ber ve bahrin yüzlerini... ...fevkalade öyle kirleteceklerdi ki... ...zil o yüzleri değil sevmek... ...aşık olmak... ...belki öyle çirkinlikten nefret edip... ...mevte ve ademe kaçacaklardı... Bir kuş kolayca kanatlarını ve bir kâtip rahatça sayfalarını temizlediği gibi bu tayyareyi arzın ve bu tuyur semaviyanın kanatları ve bu kitabı kainatın sayfaları da öylece temizleniyor, güzelleşiyor ki ahiretin hassız güzelliğini görmeyen ve imanla düşünmeyen insanlar dünyanın bu temizliğine, bu güzelliğine aşık olurlar, perestiş ederler. Demek bu sarah alemin ve bu fabrika hikayatı. İsmi kudüsün bir cilve-i azamına mazhardır ki, o tanzif-i kutsiden gelen emirleri, değil yalnız denizlerin akil-ül lahim tanzifatçıları ve karaların kartalları, belki kurtlar ve karıncalar gibi, cenazeleri toplayan sıhhiye memurları dahi dinliyorlar. Belki o kutsi evamir-i tanzifiyeyi, bedende cereyan eden kandaki köreyvat-ı hamra ve beyza dahi dinleyip, bedenin hüceyratında tanzifat yaptıkları gibi, Nefes dahi o kanı tasfiye eder, temizler. Ve o emri göz kapakları gözleri temizlemek ve sinekler kanaklarını süpürmek için dinledikleri gibi koca hava ve bulut dahi dinler. Hava zeminin satına, yüzüne konan toz toprak süpürüntülere üfler, tanzih eder. Bulut süngeri zemin bahçesine su serper, toz toprağa yatıştırır. Sonra gökyüzünü çok zaman kirletmemek için çabuk süpürüntülerini toplayıp kemal imtizanla intizamla çekilir, gizlenir, göğün güzel yüzünü ve gözünü silinmiş ve süpürülmüş parıl parıl, parlar gösteriyor. Ve o evamil-i tanzifiyeyi, yıldızlar, unsurlar, madenler, nebatlar dinledikleri gibi bütün zerreler dahi dinliyorlar ki hayret engiz kahvulat fırtınaları içinde o zerreler nezafete dikkat ediyorlar, bir yerde lüzumsuz toplanmıyorlar, kalabalık etmiyorlar, mülevves olsalar çabuk temizleniyorlar. En temiz ve en nazif ve en parlak ve en tat vaziyetleri, en güzel, en safi, en latif suretleri almak için bir desvi hikmet tarafından senk olunuyorlar. İşte bu tek değil. yani bir tek hakikat olan tanzif, ismi Kuddüs gibi bir isma azamdan, kainatın daire-i azamında görünen bir cilveye azamdır ki, doğrudan doğruya mevcudiyet-i Rabbaniye'yi ...ve vahdaniyet ilahiyeyi... ...esma-i ile beraber... ...güneş gibi, geniş ve... ...dülbin gibi olan gözlere gösterir. Evet nasıl ki... ...Risale-i Nur'un çok cüzlerinde... ...katil burhanlarla ispat edilmiş ki... İsmi Hakem ve İsmi Hakim'in... ...bir cilvesi olan fiili tanzim... ...ve nizam... ...ve ismi Adl ve Adil'in... ...bir cilvesi olan fiili i tevzim... ...ve nizam... ...ve ismi Cemil ve Kerim'in... ...bir cilvesi olan... fiil-i tezyin ve ihsan ve ismi Rab ve Rahim'in bir cilvesi olan fiil-i terbiye ve in'am bu daire-i azam-ı alemde her biri bir tek hakikat ve bir tek fiil olduklarından bir tek zatın vücubu vücudunu ve vahdetini gösteriyorlar aynen öyle de ismi Kuddüs'ün bir mazharı ve bir cilvesi olan fiil-i ve tatir dahi o zat-ı vacibi vücudun hem güneş gibi mevcudiyetini hem gündüz gibi vahdaniyetini gösteriyorlar. Ve meskur tanzim, tevzin, tezgin, tanzif misilli o ef'ali hakimane azami dairede vahdaki neviyyelerin noktasında bir tek saniye vahidi gösterdikleri gibi esma-ı ismanın ekserisinin, belki bin bir esmanın her birinin böyle birer cilve azamı bu daire-i azamda vardır. Ve o cilveden gelen fiil büyüklüğü nisbetinde vuzur ve katiyyetle vahid-i ahadı gösterir. Evet her şeyi kanun ve nizamına itaat ettiren hikmet-i amme ve her şeyi süslendirip yüzünü güldüren inayet-i şamile ve her şeyi sevindirip memnun eden rahmet-i vasia ve zihayet her şeyi beslendirip lezzetlendiren rızk-ı umumi ve her şeyi umum eşyaya münasebetdar ve müstefit Ve bir derece malik eden hayat ve ihya gibi tayinatın yüzünü güldüren, ışıklandıran bedehi hakikatlar ve vaktanetli iller, ziya güneşe gösterdiği gibi bir tek zat'a hakim, kelim, rahim, resaz, hay ve muhiyiyi bir bedah gösteriyorlar. Eğer her biri birer dürhanı, bir bahir vaktanetli olan o yüzer geniş bir illerden tek birisi. vahid-i ahada verilmezse, yüzey ve cihte muhaller lazım gelir. Mesela onlardan değil, hikmet, inayet, rahmet, iaşa, ihya gibi bedihi hakikatlar ve vahdani deliller. Belki yalnız tanzif fiili, kainat halikine verilmezse, o vakit ehl-i galaletin o meslek-i küfrisinde lazım gelir ki, ya tanzifle alakadar zerreden sinekten tut, ta unsurlara, yıldızlara kadar Bütün mahlukatın her biri koca kainatın tezzin ve tevzin ve tanzim ve tanzifini bilecek, düşünecek ve ona göre davranacak bir kabiliyette olacak. Veyahut Halık-ı Alem'in sıfat-ı kendisinde bulunacak. Veyahut bu kainatın tezzinat ve tanzifatı ve varidat ve masarifinin muvazenelerini tanzim etmek için kainat büyüklüğünde bir meclisi meşveret bulundurulacak. Vahatsiz zerdeler sinekler, yıldızlar o meclisin azaları olacak. Baha keza bunlar gibi kurafeli, safsatalı yüzer muhaller bulunacak. Ta ki her tarafta görünen ve müşahede olunan umumi ve ihakalı ulvi tezyim ve takdir ve tanzir vücut bulabilsin. Bu ise bir muhal değil. Belki yüz bin muhal ortaya girer. Evet eğer gündüzün ziyası ...ve zemindeki umum parlak şeylerde temessül eden hayali güneşlikler güneşe verilmezse... ...ve bir tek güneşin cili-i denilmezse... ...o vakit zemin yüzünde parlayan bütün cam parçalarında... ...ve su katrelerinde ve karın şişeciklerinde... ...belki havanın zerrelerinde birer hakiki güneş bulunmak lazım gelir... ...ta ki o umumi ziya vücut bulabilsin. İşte hikmet dahi bir ziyadır... Rahmet-i muhita bir ziyadır. Tezyin, fevzin, tanzin, tanzif. Muhit direr ziyadırlar ki, o şemsi ezelinin şu ağlarıdırlar. İşte gel bak, dalalet ve küfür nasıl hiç çıkılmaz bataklığa girer. Ve dalaletteki cehalet ne derece ahmakane olduğunu gör. Elhamdülillahi ala dinil islam ve kemalil iman de. Evet, kainat sarayını tertemiz tutan bu ulvi, umumi tanzif. Elbette ismi Kuddüs'ün cilvesi ve muhtezasıdır. Evet nasıl ki bütün mahlukatın tesbihatları ismi Kuddüs'e bakar. Öyle de bütün nezafetlerini de kuddus ismi ister. Haşiye kötü hasretler, batır itikadlar, günahlar, bir bidalar, manevi kirlerden olduklarını unutmamalıyız. Nezafetin bu kutsi imtisabındandır ki, en nezafetu Minel İman, temizlik imandandır. Bu hususta birçok hadis rivayet edilmiştir. Nezafeti imanın nurundan saymış ve, ve Muhakkak ki Allah çok tövbe edenleri ve temiz olanları sever ayeti dahi. Tahareti muhabbet ilahiyenin bir medan göstermiş. 30. lem'anın ikinci nüfdesi. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا اِنْ دَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُونَ Hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizim yanımızda olmasın. Her şeyi biz belirli bir miktarla indiririz. Ayetinin bir nüktesi ve bir ism-i azam veyahut ism-i azamın altı nurundan bir nuru olan adil isminin bir ciblesi birinci nükte gibi Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa göründü. onu yakınlaştırmak için yine temsil yoluyla deriz. Şu kainat öyle bir saraydır ki, o sarayda mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkanan bir şehir var. Ve o şehirde her vakit hak ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. Ve o memlekette her zaman mevt ve hayat içinde yuvarlanan bir alem var. Halbuki o sarayda, o şehirde, o memlekette, o alemde o derece hayret engiz bir muvazene, bir mizan, bir tevzin hükmediyor. Bir beda ispat eder ki, bu hassiz mevcudatta olan hassiz tahavvulat ve varidat ve masarif, her bir anda umum kainatı görür, nazar teftişinden geçilir, bir tek zatın mizanı ile ölçülür, tartılır. Yoksa balıklardan bir balık, bin yumurtacıkla, ve nebatattan taşkaş gibi bir çiçek yirmi bin tohumla ve sel gibi akan unsurların, inkılapların hücumuyla şiddetle muvazeneyi bozmaya çalışan ve istila etmek isteyen esbab başıboş olsalardı ve veyahut maksatsız serseri tesadüf ve mizansız kür kuvvete ve suursuz zulmetli tabiata havale edilseydi o muvazene-i eşya ve muvazene-i kainat öyle bozulacaktı ki Bir senede belki bir günde her cümerci olurdu. Yani deniz karmakarışık şeylerle dolacaktı, taaffun edecekti. Hava gazat muzurra ile zehirlenecekti. Zemin ise bir mezbele, bir mezbaha, bir bataklığa dönecekti. Dünya boğulacaktı. İşte cesedi hayvaninin hüceyratından ve kandaki hamra ve beyzadan ve zerratın tahavvulatından... ve cihazat-ı bedeniyenin tenasibinden tut ta denizlerin varidat ve mesarifine ta zemin altındaki çeşmelerin gelir ve safiyatlarına ta hayvanat ve nebatatın tevellidat ve vefiyatlarına ta güz ve baharın tahribat ve tamiratlarına ta unsurların ve yıldızların fidemat ve hareketlerine ta mevk ve hayatın, ziya ve zulmetin ve hararet ve burudetin değişmelerine, ve dövüşmelerine, ve çarpışmalarına kadar, o derece hassas bir mizanla, ve o kadar ince bir ölçüyle tanzim edilir, ve tartılır ki, aklı beşer, hiçbir yerde hakiki olarak, hiçbir israf, hiçbir abes görmediği gibi, hikmet-i insaniye dahi, her şeyde en mükemmel bir intizam, en güzel bir mevzuniyet görüyor ve gösteriyor. Belki hikmet-i insaniye, o intizam ve mevzuniyetin bir tezahürüdür, bir tercümanıdır. İşte gel, güneş ile muhtelif 12 iki seyyarenin bak. Acaba bu muazene, güneş gibi adl ve kadir olan Zat-ı Zülcelal'i göstermiyor mu? Ve bilhassa seyyarattan olan gemimiz, yani küre arz, bir senede, 24 bin senelik bir dairede gezer, seyahat eder ve o harika ile beraber, zeminin yüzünde dizilmiş, istif edilmiş eşyayı dağıtmıyor, sarsmıyor, fezaya fırlatmıyor. Eğer sürati bir parça tezyit veya tenkis edilseydi, sekenesini havaya fırlatıp fezada dağıtacaktı. Ve bir dakika, belki bir saniye muvazenesini bozsa, dünyamızı bozacak. Belki başkasıyla çarpışacak, bir kıyameti koparacak. Ve bilhassa zeminin yüzünde, nebati ve hayvani 400 bin taifenin hegeli düşünce fi yefza ve iyashe ve yashayışça rahimanın muazeneleri ziya güneşi gösterdiği gibi bir tek zatı adil ve rahimi gösteriyor ve bir hassa o hassas milletlerin hassas efradından bir tek ferdin azazı ci azatı duyguları o derece hassas bir mizanla birbiriyle münasebetli ve muvazene eder ki o tenasüp o muvazene Bedahat derecesinde bir sani adlı ve hatini gösteriyor ve bir hassa her her hayvaninin bedenindeki yüce ve kan mecralarının ve kandaki küreyatın ve o küreyattaki zerrelerin o derece ince ve hassas ve harika muazzeneleri var. Bir bedah ispat eder ki her şeyin dizgin elinde ve her şeyin anahtarı yanında ve bir şey bir şey mani olmuyor. Umum eşyayı bir tek şey gibi kolayca idare eden bir tek Halika ad-ı Rahatiye'nin mizamıyla, kanunuyla, mizamıyla terbiye ve idare oluyor. Haşrin mahkeme-i kübrasında, mizam-ı azam-ı adaletinde cin ve insin muazene-i amellerini istibat edip inanmayan, bu dünyada gözüyle gördüğü bu muazene-i ekbere dikkat etse elbette istibadı kalmaz. ''Ey israflı iktisatsız, ey zulümlü adaletsiz, ey kirli nezafetsiz ve baht insan, bütün kâinatın ve bütün mevcudatın düsturu hareketi olan iktisat ve nezafet ve adaleti yapmadığından, umul mevcudata muhalifetinle manen onların nefretlerine ve hiddetlerine mashar oluyorsun.'' Neye dayanıyorsun ki? Umum mevcudatı zulminle, mezansızlığınla, israfınla, mezafetsizliğinle kızıyorsun? Evet. İsmi Hakîm'in cilve-i azamından olan Hikmeti ammî kainat iktisat ve israfsızlık üzerinde hareket ediyor, iktisadı emrediyor. Ve İsmi Adl'in cilve-i azamından gelen kainattaki adalet tahammü'e, umum eşyanın muvazenelerini idare ediyor ve beşere de adaleti emrediyor. Sûreyi Rahman'da ve sema'a retaha ve mevda'el mizan. Ella tağavû fi'l mizan ve akîmûl vezne bil-qıstı ve lâ tuhsirûl mizan. Gök yüzünün kalkıp mizan ve ölçü verdi. Ta ki ölçüde sınırı aşmayın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yerine getirin ve ahiretteki mizanınızı ziyan'a düşürmeyin. Ayetimdeki 4 mertebe dört nevi mizanı işaret eden dört defa mizan zikretmesi, kainattaki mizanın dereceyi azametini ve fevkalade pek büyük ehemmiyetini gösteriyor. Evet, hiçbir şeyde israf olmadığı gibi, hiçbir şeyde de hakiki zulüm ve mizansızlık yoktur. Ve ismi Kuddüs'ün ciddi ağzamından azamından gelen tanzif ve nezafet, bütün kainatın mevcudatını temizliyor, güzelleştiriyor. Beşerin bulaşık ele karışmamak şartıyla hiçbir şeyde hakiki nezafetsizlik ve çirkinlik görünmüyor. İşte hakiki Kur'aniyeden ve İslam'ı İslamiyeden olan adalet, iltisad, nezafet, hayat-ı beşeriyede ne derece esaslı birer distur olduğunu anla. Ve ahkam-ı Kur'aniye ne derece kainatla alakadar ve kainat içine kök sarmış ve sarmış bulunduğunu ve o hakiki bozmak, kainatı bozmak... ...ve suretini değiştirmek gibi mümkün olmadığını bilin. Ve bu üç ziyah-ı gibi... ...rahmet, inayet, hafiziyet misilli... ...yüzer ihatalı hakikatlar haşrı, ahireti iktiza... ...ve istizam ettikleri halde... ...hiç mümkün müdür ki... ...kainatta ve umum mevcudatta hüküm ferma olan... ...rahmet, inayet, adalet, hikmet, iktisat... ...ve nezafet gibi pek kuvvetli... ...ihatalı hakikatlar haşrın ademiyle... ...ve ahiretin gelmemesiyle merhametsizliğe, zulme, hikmetsizliğe, israfa, nezafetsizliğe, abesiyete inkarar etsinler. Haşa, yüz bin defa haşa, bir sineğin hakkı hayatını rahimanı muhafaza eden bir rahmet, bir hikmet... ...acaba haşrı getirmemekle, umur zişurlarının hıssız hukuku hayatlarını ve nihayetsiz mevcudatın nihayetsiz hukuklarını zayi eder mi... Ve tabiri caizse, rahmet ve şefkatte ve adalet ve hikmette hassiz hassasiyet ve dikkat gösteren bir haşmet ruhu biyet. Ve kemalatını göstermek ve kendini tanıttırmak ve sevdirmek için bu kainatı hassiz harika sanatlarıyla, nimetleriyle süslendiren bir saltanat-ı uluhiyet. Böyle hem umum kemalatını hem bütün mahlukatını hiçe indiren ve inkar ettiren haşifsizliğe müsaade eder mi? Haşa, böyle bir cemal-i mutlak, böyle bir kubh-i mutlaka bilbeda müsaade etmez. Evet, ahireti inkar etmek isteyen adam, evvelce bütün dünyayı bütün hakikiyle inkar etmeli, yoksa dünya bütün hakikiyle, yüz bin nisanla onu tekzip ederek, bu yalanında yüz bin derece yalancılığını ispat edecek. Onuncu söz, kat'i delillerle ispat etmiştir ki, ahiretin vücudu, dünyanın vücudu kadar eee ve şüphesizdir. İsmi Azam'ın altın nurundan 3. nuruna işaret eden üçüncü nükte. Udû ile sebîl rabbike bil hikme. Rabbinin yoluna hikmetle çağır. ayetinin bir mütesi ve bir İsmi Azam veya İsmi Azam'ın altın nurundan bir nuru olan İsmi Hakemin bir cilvesi Ramazan-ı Şerif'te Eski Şeyhli göründü. Ona yalnız bir işaret olarak beş noktadan ibaret, üçüncü nükte acele olarak yazıldı, müsredde olarak kaldı. Üçüncü nüktenin birinci noktası. Onuncu sözde işaret edildiği gibi, İsm-i tecelli-i azamı, şu kainatı öyle bir kitap hükmüne getirmiş ki, her sayfasında yüzer kitap yazılmış ve her satırında yüzer sayfa derc edilmiş ve her kelimesinde yüzer satır mevcuttur. Ve her harfinde yüzer kelime var. Ve her noktasında kitabın muhtasar bir fihristeciyi bulunur bir tarza getirmiştir. O kitabın sayfaları, satırları ta noktalarına kadar yüzer cihetten atlaşını, katibini öyle vuzuhla gösteriyor ki, o kitab-ı kainatın müşahedesi kendi vücudundan yüz derece daha ziyade katibinin vücudunu ve vahdetini ispat eder. Çünkü bir harf kendi vücudunu bir harf kadar ifade ettiği halde katibini bir satır kadar ifade ediyor. Evet bu kitab-ı kebirin bir sayfası zemin yüzüdür. O sayfada nebata hayvanlık taifelere adedince kitaplar birbiri içinde beraber bir vakitte yanlışsız gayet mükemmel bir surette bahar mevsiminde yazıldığı gözle görünüyor. Bu sayfanın bir satırı bir bahçedir.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 Güya çiçek açmış her ağaç gibi o ağaç dahi naklaşının medihelerini tevanni eden manzum bir kasidedir. Hem güya hakem-i zülcelal zeminin meşterinde teşbir ettiği antika ve acil eserlerine günler gözle bakmak istiyor. Hem güya o sultan-i o ağaca verdiği murassa hediye ve nişanları ve formaları hususi bayramı ve resmi fişadı olan baharda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 Ve o intizam tazelenen bir tanzim ve tevziin içinde. Ve o tevziğin ve tanzim bir zinet ve sanat içinde. Ve o zinet ve sanat manidar kokular ve hikmetli tatlar içinde bulunduğundan her bir çiçek o ağacın çiçekleri adedince Hakem-i e işaretler ediyor. Ve bu bir kelime olan bu ağaçta, bir hak hükmünde olan, bir meyvede bulunan bir çekirdek noktası, Bütün ağacın fiil listesini, programını taşıyan küçük bir sandıkçadır. Ve hakeza buna kıyasen, kainat kitabının bütün satırları, sayfaları böyle, ismi hakem ve hakimin cildesiyle, yalnız her bir sayfası değil, belki her bir satırı ve her bir kelimesi ve her bir harfi ve her bir noktası birer mucize hükmüne getirilmiştir ki, bütün espat toplansa bir noktasının nazilini getiremezler, muaraza edemezler.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 Halbuki hiçbir cihette intisamsızlık müşahede olunmuyor. Üçüncü nüktenin ikinci noktası iki meseledir, birinci meselesi. Onuncu sözde beyan edildiği gibi, nihayet kemalde bir cemal ve nihayet cemalde bir kemal, elbette kendini görmek ve göstermek, teşkil etmek istemesi en esaslı bir kaidedir. İşte bu esaslı düstur umumiye umumiyye ki, Bu kitabı kebili kainatın nakkaş ezelisi bu kainatla ve bu kainatın her bir sayfasıyla ve her bir satırıyla hatta harfleri ve noktalarıyla kendini tanıttırmak ve kemalatını bildirmek ve cemalini göstermek ve kendisini sevdirmek için en eden en külliyeye kadar her bir mevcudun müteaddit insanlarıyla cemali kemalini ve kemali cemalini tanıttırıyor ve sevdiriyor.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 Ve insan dairesi içinde dahi rızkı bir merkez hükmüne getirmiş. Âlem-i insaniyde ekser hikmetler, maslahatlar o bakar ve onunla tezahür eder. Ve insanda, şuur ve rızıkta zevk vasıtasıyla ism hakimin cilvesi parlak bir surette görünüyor. Ve şuur insani vasıtasıyla keşfolunan yüzer fenlerden her bir fen, hakim isminin bir de bir cilvesini tarih ediyor. Mesela tıp fenninden sual olsa bu kainat nedir? Elbette diyecek ki gayet muntazam ve mükemmel bir eczahane i kübara'dır. İçinde her bir ilaç güzelce ihzar ve istif edilmiştir. Fenni kimyadan sorulsa bu küre-i arz nedir? Diyecek gayet muntazam ve mükemmel bir kimyaha nedir? Fenni makine diyecek hiçbir kusuru olmayan gayet mükemmel bir fabrikadır. Fenni ziraat diyecek... Nihayet derecede mahsul dar, Her nevi hububu vaktinde yetiştiren Muntazam bir tarladır Ve mükemmel bir bahçedir Fenli ticaret diyecek Gayet muntazam bir sergi Ve çok intizamlı bir pazar Ve malları çok sanatlı bir dükkandır Fenli iaşe diyecek Gayet muntazam Bütün erzakın envaını Cami bir ambardır Fenli rızık diyecek Yüz binler anlar beraber Kemal-i intizamla içinde pişirilen bir makbaha rabbani ve bir kazan rahmanidir. Fen-i askeriye diyecek ki arz bir ordugahtır. Her bahar mevsiminde yeni taftı silahı alınmış ve zemin yüzünde çadırları kurulmuş. 400 bin muhtelif milletler o orduda bulunduğu halde ayrı ayrı erzakları, ayrı ayrı libasları, silahları, ayrı ayrı talimatları, terhisatları kemal-i imtizamla hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak bir tek kumandana azamın emriyle kuvvetiyle, merhametiyle hazinesiyle gayet müntazam yapılıp idare ediliyor ve fen elektrikten sorulsa bu alem nedir elbette diyecek bu muhteşem saray kainatın damı gayet imtizamlı mizanlı hıssız elektrik lambalarıyla tezin edilmiştir fakat o kadar harika bir imtizam Ve mizanladır ki, başta güneş olarak küreye arzdan bin defa büyük o semavi lambalar, mütemadiyen yandıkları halde muazenelerini bozmuyorlar, patlak vermiyorlar, yangın çıkarmıyorlar. Sarfiyatları hassiz olduğu halde, varidatları ve gaz yağları ve madde-i iştialleri nereden geliyor, neden tükenmiyor, neden yanmak muazenesi bozulmuyor, küçük bir lamba dahi muntazam bakılmazsa söner. kozmografyaca, küreye arzlan bir milyondan ziyade büyük ve bir milyon seneden ziyade yaşayan güneşi, kömürsüz, yağsız yandıran, söndürmeyen Hakim-i Zülcelal'in hikmetine, kudretine bak. Subhanallah de, güneşin müddet ömründe geçen dakikaların aşiratı adedince, maşallah, barikallah, la ilahe illallah söyle. Haşiye, acaba dünya sarayını ısındıran Gümüş sobasına Veyahut lambasına ne kadar odun ve kömür Ve gaz yağı lazım olduğu Hesap edilsin Her gün yanması için Kozmografyanın sözüne bakılsa Bir milyon küre ars arz kadar odun yığınları Ve binler denizler kadar Gaz yağı gerektir Şimdi düşün onu odunsuz Gazsız daimi ışıklandıran Kadir-i Zülcelal'in Hikmetine, kudretine Güneşin zerreleri adedince Subhanallah Maşallah, barakallah de. Demek bu semavi lambalarda gayet harika bir intizam var ve onlara çok dikkatle bakılıyor. Dünya o pek büyük ve pek çok kütle mariyelerin ve gayet çok kanadili nuriyelerin buhar kazanı ise feradeti tükenmez bir cehennemdir ki onlara nuhsuz kararit veriyor. Ve o elektrik lambalarının makinesi ve merkezi fabrikası daimi bir cennettir ki onlara nur ve ışık veriyor. İsmi hakem ve hakimin cilve-i azamıyla intizamla yanmakları devam ediyor. Ve hakeza bunlara kıyasen yüzer fennin her birisinin tepki şehadetiyle noktansız bir intizam etmen içinde hadsiz hikmetler, maslahatlarla bu kainat tezyin edilmiştir. Ve o harika ve ihatalı hikmetle Mecmu kâinata verdiği intizam ve hikmetleri en küçük bir zihayat ve bir çekirdekte, küçük bir mikyasta derç etmiştir. Ve malum ve bedihidir ki, intizamla gayeleri ve hikmetleri ve faydaları takip etmek, ihtiyar ile, irade ile, kast ile, meşiyet ile olabilir, başka olamaz. İhtiyarsız, iradesiz, kastsız, şuursuz esbat ve tabiatın işi olmadığı gibi müdahaleleri dahi olamaz.''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 sonra o saraya dam yapmayıp, boşu boşuna harab olmasıyla, takip ettiği hassiz hikmetleri zayi etmesini, hiçbir zişur kabul etmediği, ve bir hakim-i mutlak, kemal-i hikmetinden bir dirhem kadar bir şekirdekten, yüzer batman faydaları, gayeleri, hikmetleri, dikkatle takip ettiği halde, dal gibi koca ağaca bir dirhem kadar bir tek fayda, bir tek küçük gaye, bir tek meyve vermek için, o koca ağacın pek çok masarifini yapmakla kendi hikmetine bütün bütün zıt ve muhalif olarak müsrifane bir sefahat irtikab etmesi hiçbir cihetle imkanı olmadığı gibi aynen öyle de bu kainat sarayının her bir mevcudatına yüzer hikmet takan ve yüzer vazife ile teşhis eden hatta her bir ağaca meyveleri ad hikmetler ve çiçekleri adedince vazifeler veren bir saniye hakim, kıyameti getirmemekle ve şey yapmamakla bütün hat ve hesaba gelmeyen hikmetleri ve nihayetsiz vazifeleri manasız, abez, boş, faydasız, zayi etmesi, o kadir mutlakın kemal-i kudretine az mutlak verdiği gibi, o hakim-i mutlakın kemal-i hikmetine hadsiz abesiyet ve faydasızlığı, Ve o rahim-i mutlakın cemal-i rahmetine nihayetsiz çirkinliği ve o adil-i mutlakın kemal-i adaletine nihayetsiz zulmü vermek demektir. Adeta kainatta herkese görünen hikmet, rahmet, adaleti inkar etmektir. Bu ise en acip bir muhaldir ki hassiz batıl şeyler içinde bulunur. Eyle danalet gelsin, baksın, gideceği ve düşündüğü kendi kabri gibi...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 ...en faydalı şekli, ehemmiyetle takip ettiği gösteriyor ki, israf, abesiyet, faydasızlık fıtrat da yoktur. İsraf ise ismi hakemin zıddı olduğu gibi, iktisat onun lazımıdır ve düstur-u esasıdır. Ey iktisatsız, israflı insan, bütün kainatın en esaslı düsturu olan iktisadı yapmadığından, ...ve kadar hilaf-ı hakikat hareket ettiğini bil... kulu veşrebû velâ tüşrifû yiğin için fakat israf etmeyin. Ayeti ne kadar esaslı geniş bir düsturu ders verdiğini anla. İkinci mesele ismi hakem ve hakim bedahat derecesinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine delalet ve istizam ediyor denilebilir. Evet madem gayet manidar bir kitap onu ders verecek bir muallim ister. Ve gayet güzel bir cemal kendini görecek ve gösterecek bir ayna iktiza eder. Ve gayet kemalde bir sanat, teşhirci bir dellam ister. Elbette her bir harfinde yüzer manalar, hikmetler bulunan bu kitabı kebir iki kainatın muhatabı olan nevi insan içinde. Elbette bir rehber-i bir muallim-i ekber bulunacak. Ta ki o kitapta bulunan kutsi ve hakiki hikmetleri ders verecek. Belki kainattaki hikmetlerin vücudunu bildirecek. Belki kainatın fırkatındaki makası da Rabbaniyenin zuhuruna, belki husulüne vesile olacak. Ve onun kainatta Halip tarafından gayet ehemmiyetle izharını irade ettiği kemal sanatını, cemal-i esmasını bildirecek, aynadarlık edecek ve o oh halik. bütün mevcudatla kendini sevdirmek ve zişur mahluklarından mukabele istediğinden o zişurların namına birisi o geniş tezahürat-ı rübudiyete karşı geniş bir ubudiyetle mukabele edip ber ve bahri cezbeye getirecek semavat ve arzı bir velveleyi teşhir ve takdisle o zişurların nazarını o sanatların saniyine çevirecek ve kutsi dersler ve talimatla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 ve öyle eden ve en ekmel bir surette o vazifeleri yapan bir müşahede Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dır. Öyleyse güneş ziyayı, ziyar gündüzü istilzam ettiği derecede kainattaki hikmetler Risalet Ahmediye'yi Aleyhisselatü Vesselam istilzam eder. Evet nasıl ki ismi hakem ve hakemin cilve-i azami ile azami derecede Risalet-i Ahmediye'yi iktiza ediyor. Öyle de, esma ifnadan Allah, Rahman, Rahim, Vedud, Mün'im, Kerim, Cemil, Rab gibi çok isimlerin her biri, kainatta görünen bir cilve-i azamla, azami derecede ve merkebe-i katiyyette Risalet-i Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam istizam ederler. Mesela, ism-i Rahman'ın cilvesi olan Rahmet-i O rahmetellil alemin ile tezahür eder. Ve ismi vedudun cilvesi olan Tuhabbub-i İlahi Ve teavrufu Rabbani O Habibi Rabbul Alemin ile netice verir, Mukabele görür. Ve ismi cemilin bir cilvesi olan bütün cemaller Yani cemal-i zat, cemal-i esma, Cemal-i senat, cemal O ayne-i ahmediyede görülür, gösterilir. Ve haşmet-i ruhubiyetin ...ve saltanat-ı uluhiyetin cilveleri dahi... ...o dellalı saltanat-ı uluhiyet olan... ...Zat-ı Ahmediye'nin Risaleti ile bilinir... ...görünür, anlaşılır, tasdik edilir... ...ve hakeza bu misaller gibi... ...ekser Esma-i Hüsna'nın her biri... ...Risalet-ı Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam... ...birer parlak bir hamdur. El-Hasım... ...madem kainat mevcuttur ve inkar edilmiyor... Elbette kainatın renkleri, ziynetleri, ışıkları, siyaları, sanatları, hayatları, rabıtaları hükmünde olan hikmet, inayet, rahmet, cemal, nizam, nizan, ziynet gibi meşrut hakikatler hiçbir cihetle inkar edilmez. Madem bu sıfatların, fiillerin inkarı mümkün değildir, elbette o sıfatların mevzufu ve o fiillerin faili ve o ziyaların güneşi olan zat-ı vacib-ül vücut, hakim, kerim, rahim, cemil, hakem, adil dahi hiçbir cihetle inkar edilmez ve inkarı kabil olmaz. Ve elbette o sıfatların ve o fiillerin medar-ı zuhurları, belki medar-ı kemalleri, belki medar-ı tahakkukları olan rehber ekber, muallim ekmel ve dellar-ı azam ve tılsım-ı kainatın keşşafı ve ayine-i semedani ve habibi rahmani olan Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem'in risaleti hiçbir cihetten inkâr edilmez. Âlem hakikatin ve hakikati kainatun ziyaları gibi bunun resulü dahi kainatın en parlak bir ziyasıdır. Aleyhi ve alihi ve sahbi salatun ve selam bi adedi aşerat el eyyam ve serrati el ''Günlerin aşireleri ve mahlukatın zerreleri sayısınca ona ve âl ve ashabına salat ve selam olsun.'' ''Sübhaneke la ilmelena illa ma'alvemtena inneke entel alimun hakim.'' ''Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan alim-i Otuzuncu lem'anın dördüncü müddesi... Bismillahirrahmanirrahim... Kul huvallahu ahad... De ki o Allah birdir... Ayetinin bir müddesini... Ve rahid ve ahad isimlerini tazammun eden... Bir ismi azam... Veya ismi azamın altı nurundan bir nuru olan... Fert isminin bir cilvesi... Şevvari şerifte... Eskişehir hapishanesinde... Bana göründü... O cilve-i azamın tafsilatını... Risale-i Nur'a havale edip burada muhtasar yedi işaretle ismi ferdin tecelli-i azamiyle gösterdiği tevhid-i hakiki'yi gayet muhtasar beyan edeceğiz. Birinci işaret, ferd ismi azamı, azami bir tecelli ile kainatın heyet-i mecmuasına ve her bir nev'ine ve her bir ferdine birer sikke tevhid, birer hatim-i koyduğunu yirmi ikinci söz ile otuz üçüncü mektup tafsıyla göstermişlerdir. Burada yalnız üç sikkeye işaret edeceğiz, birinci sikke. Ferdiyet cilvesi, Kainat yüzünde öyle bir sikkeyi vahdet koymuştur ki, kainatı tecezi kabul etmez bir kül hükmüne getirmiştir. Bütün kainata tasarruf edemeyen bir zat, hiçbir cüz'üne hakiki malik olamaz, o sikke de şudur. Kainatın mevcudatı, enbaaları, ...en muntazam bir fabrika şartları gibi... ...birbirine muavenet eder... ...birbirinin vazifesini tekmiyle çalışır... ...öyle bir tesammüt... ...öyle birbirine muavenet... ...öyle birbirinin sualine cevap vermek... ...ve birbirinin imdadına koşmak... ...ve birbirine sarılmak... ...birbiri içine girmek suretiyle... ...öyle bir vahdet-i teşkil ediyorlar ki... ...bir insanın cesedindeki unsurlar gibi... ...birbirinden tabili tefrik olmaz... ...bir unsurun dizginini tutan... Umumun dizginlerini tutamazsa, o tek unsurun dizginini zapt edemez. İşte kainatın simasındaki bu teavun, tesanud, tecavuk, teanud, pek parlak bir sikkeyi, i kübra-i vaktettir. İkinci sikke, zeminin yüzünde ve bahar simasında öyle bir parlak hatim-i ahadiyet ve sikke-i vaktaniyet, hiç neferdin görünüyor ki, küre arzın yüzünde bütün zihayatı bütün efradıyla ve ahval ve şuunatıyla idare etmeyen ve umumunu birden görmeyen ve bilmeyen ve icat etmeyen bir zat, icat diyetinde hiçbir şeye karışmadığını ispat ediyor. O sikkede şudur. Zeminin yüzünde madeni maddelerin, unsurların ve camidat mahlukatın gayet müntazam fakat gizli sikkelerinden kat onazar. nazar ...yalnız 200 bin hayvanat taifelerinin... ...ve 200 bin nebatat enva'ının... ...atkı ipleriyle dokunan... ...nakışlı şu sikkeye bak ki... ...birden bahar mevsiminde... ...zeminin yüzünde... ...birbiri içinde beraber... ...ayrı ayrı şekilleri... ...ayrı ayrı hizmetleri... ...ayrı ayrı rızıkları... ...ayrı ayrı cihazatları... ...hiçbirini şaşırmayarak... ...yanlış etmeyerek... ...nihayet karışıklık içinde... Nihayet derecede تنبض ve tefrikle, أساس ميزان bir mizanla her bir şeye lazım olan her şeyleri في tam vaktinde umulmadığı yerden verildiğini gözümüzle gördüğümüzden, أن يُعطى، o keyfiyet, o tedbir, o idare öyle bir كل i muhtaniyet ve öyle bir كل i في كل مكان في كل مكان في كل مكان في idare etmeyen bir zat, Rububiyet ve icatciyetiyle hiçbir şeye karışamaz çünkü karışmış olsa o hassiz geniş muazzeneyi idare bozulacak. Fakat insanların o kavamin rububiyetin üst cereyanlarına yine emir ilahi ile suri bir hizmeti var. Üçüncü sikke insanın yüzünde. Belki insanın yüzü öyle bir sikke ahaliyettir ki adam zamanından ta kıyamete kadar gelmiş ve gelecek. Bütün efrad-ı insaniye birden nazar-ı mutalasında bulunmayan ve her birine karşı o tek yüzde birer alamet-i koymayan ve o küçük yüzde hassiz alameti i bırakmayan bir sebep bir tek insanın yüzündeki hatim-i muhtaniyete icat el uzatamaz. Evet insanın yüzüne o sükkeyi koyan nazar. Elbette bütün afrad-ı insaniye, nazar-ı şuhudunda ve daire-i ilmin nedir ki, her bir insanın siması, göz, kulak, ağız gibi azay-ı esaside birbirine benzediği halde, birer alamet-ı farika ile hiçbirisine tamam benzemez, nasıl ki o simada göz, kulak gibi azaların onun afradında birbirine benzemesi, o nevi insanın sani bir, ve vahid olduğuna şehadet eden bir sikte-i Öyle de, hukuk insaniyenin muhafazası için, sair enva'ın fevkinde olarak, o simalarda birbirine iltibas olmamak, ve birbirinden tefriki için hikmetli pek çok alameti farika ile iftirakları, o sani vahidin iradesini, ihtiyarını ve meşiyetini göstermekle beraber, ayrı ve çok dakik bir sikte ahadiyet oluyor ki, Bütün insanları, hayvanları, belki kainatı halk etmeyen bir zat, bir sebep o sikkeyi koyamaz. İkinci işaret, kainatın alemleri, envaları ve unsurları öyle birbiri içine girift olarak girmiştir ki, kainatın heyeti mecmuasına malik olmayan bir sebep, hiçbir nev'ine, hiçbir unsuruna hakiki tasarruf edemez. Adeta ismi ferdin cille-i vahdeti, Bütün kainatı bir vahdet içine almış, her şey o vahdeti ilan ediyor. Mesela bu kainatın lambası olan güneşin bir olması, umum kainat birinin olmasına işaret ettiği gibi, zihayatın çevik ve çalak hizmetçilere olan hava unsuru bir olması ve aştılara olan ateş bir olması ve zemin bahçesini sulayan bulut süngeri bir olması. ...ve umum zihayatın imdadına yetişen yağmur bir olması... ...ve her yere yetişmesi... ...ve eksel hayvanat ve nebatat tayfelerinin her birisi... ...umum zemin yüzünde serbest yayılmaları... ...vahdeki mev'iyeleri ve meskenleri bir bulunması... ...gayet katî bir surette işaretler, şahadetlerdir ki... ...meskenleriyle beraber umum o mevcudat... ...bir tek zatın manı olduğuna delalet ederler... İşte buna kıyasen, bütün kainatın böyle birbirine girift olan envaları, mecmu kainatı öyle bir kül hükmüne getirmiştir ki, icat cihetiyle kabul etmez. Umum kainata hükmü geçmeyen bir sebep, rububiyet cihetiyle ve icat keyfiyetiyle hiçbir şeye hükmedemez ve bir tek zerreye rububiyetini dinlettiremez. Üçüncü işaret, İsmi ferdin tecelli-i azamıyla, Kainatı birbiri içinde hassiz mektubat-ı samadaniye hükmüne getirip, her mektupta hassiz haten o vahdaniyet ve pek çok mühr-ü ahadiyyet basılmış gibi, her bir mektubun kelimatı adedince ahadiyyet mühürlerini taşıyor ve o mühürlerin adedince katibini gösteriyor. Evet her bir çiçek, her bir meyve, her bir ot, hatta her bir hayvan, her bir ağaç, birer mühr-ü ahadiyyet ve birer sikri samadiyyet olduklarını ı samadaniye hükmüne Ve bulundukları mekan ise bir mektup suretini alması cihetiyle her biri bir imza şeklini alır. O mekanın katibini gösteriyor. Mesela bir bahçede bir sarı çiçek o bahçenin karşının bir mührü hükmündedir. O çiçek mührü kimin ise bütün zemin yüzündeki o nevi çiçekler o zatın kelimeleri hükmünde olduğuna ve o bahçe dahi onun yasası olduğuna açık bir surette delalet ediyor. Demek oluyor ki Her bir şey, umum eşyayı Halık'ına ispat edip, azami bir tevhide işaret ediyor. Dördüncü işaret, İsmi ferdin cilveye azamı güneş gibi zahir olmakla beraber, vücut derecesinde bir makuliyet ve hassiz bir kolaylıkla kabul edilir ve o cilvenin muhalifi, resıddı olan şirk, nihayet derecede müşkül ve akıldan gayet derecede uzak, Belki muhal ve mümteni derecesinde olduğunu ispat eden çok durhanlar Risale-i Nur'un eczalarında beyan edilmiş, şimdilik o delillerdeki o noktaların tafsiratını o risalelere havale edip, yalnız üç noktasını burada beyan edeceğiz. Birincisi, 10. ve 29. sözlerin ahirlerinde icmalen ve 20. mektubun ahirinde tafsilen, gayet bir bürhanlarla ispat etmişiz ki, Zatı ı ve ahad'in kudretine nispeten en büyük şeyin icadı en küçük bir şey gibi kolaydır. Bir baharı bir çeçek gibi suhuletle halk eder. Binler haşin numunelerini her baharda gözümüz önünde kolaylıkla icat eder. Büyük bir ağacı küçük bir meyve gibi rahatça idare eder. Eğer müteaddit esnaba havale edilse her bir meyve bir ağaç kadar masraflı ve miskilatlı Ve bir çiçek bir bahar kadar zahmetli ve suubetli olur. Evet nasıl ki bir ordunun teçhizat askeriyesi bir kumandanın emriyle bir fabrikada yapılsa, o ordunun teçhizatı adeta bir tek neferin teçhizatı gibi kolaylaşır. Eğer her neferin cihazatı ayrı ayrı fabrikada yapılsa ve idari askeriyesi vahdetten tesrete girse, o vakit her bir nefer, Ordu kadar fabrikalar ister, aynen öyle de. Eğer her şey zatı fert ve ahle verilse, bütün bir nevin hassiz efradı bir tek fert gibi kolay olur. Eğer esbabı verilse her bir fert o nevi kadar müşkilatlı olur. Evet, vahdette, ferdiyette her şeyin o zat vahide imtisadı olur ve ona istinad eder. Ve bu istinad ve imtisab ise o şey için hassız bir kuvvet, bir kudret hükmüne geçebilir. Ola ki küçük bir şey o imtisab ve istinad kuvvetiyle binler derece kuvvet-i fevkinde işler görebilir, neticeler verebilir. Ve çok kuvvetli olan, fert ve ahada istinad ve imtisab etmeyen bir şey kendi şahsi kuvvetine göre küçük işler görebilir ve neticesi ona göre küçülür. Mesela nasıl ki başı bozuk, gayet cesur, kuvvetli bir adam, kendi cephanesini ve zakhiresini beraberinde ve belinde taşımaya mecbur olduğundan ancak on adam düşmanına karşı muvakkat dayanabilir. Çünkü şahsi kuvveti o kadar eser gösterebilir. Fakat askerlik tezkeresiyle bir kumandana azama intisap ve istinan eden bir adam, kendi menabi kuvvetini ve erzak deposunu kendisi çekmediği, ...ve taşımaya mecbur olmadığı için... ...o intisab istinat ...onun için tükenmez bir kuvvet... ...bir hazine hükmüne geçtiğinden... ...mağlup düşen düşman ordusunun... ...bir müşidini... ...belki binler adamla beraber... ...o intisab kuvvetiyle esir edebilir. Demek vahdette... ...ferdiyette bir karınca bir firavunu... ...bir sinek bir nemludu... ...bir mikrop bir cebbarı... ...o intisab kuvvetiyle mağlup edebildiği gibi... Nohut tanesi küçüklüğünde bir çekirdek dahi, dal gibi heybetli bir çam ağacını omuzunda taşıyabilir. Evet, nasıl ki bir kumandana azam, bir neferin imdadına bir orduyu gönderebilir haysiyetiyle, o neferin arkasında bir orduyu tahşüt edebildiği o nefer, bir ordu kendisinin arkasında manen bulunuyor gibi bir kuvvet-i ile, pek büyük işlere, kumandanın namına olur, Öyle de Sultan-ı Ezel'i fert ve ahad olduğundan hiçbir cihetle ihtiyaç yok. Eğer faraza ihtiyaç olsa her şeyin imdadına bütün eşyayı gönderir ve her bir şeyin arkasına kainat ordusunu tahşid eder ve her bir şey kainat kadarı bir kuvvete dayanır ve her bir şeye karşı bütün eşya faraza eğer ihtiyaç olsa o komandan ferdin kuvveti hükmüne geçebilir Eğer ferdiyet olmazsa, her bir şey bütün bu kuvveti kaybeder, hiç hükmüne sukut eder, neticeleri dahi içe iner. İşte gözümüzde her vakit müşahede ettiğimiz bu çok harika eserlerin gayet küçük, ehemmiyetsiz şeylerden tezahürü, bilbeda ferdiyet ve ahadiyeti gösteriyor. Yoksa her şeyin neticesi, meyvesi, eseri, o şeyin maddesi, Ve kuvveti gibi küçülerek hiç inmeyecekti. Ve gözümüz önündeki gayet kıymetli şeylerin gayet derecede ucuzluğu ve nihayet derecede mevzuliyeti hiç kalmayacaktı. Şimdi 40 parayla alacağımız bir kavunu, bir narı 40 bin lirayla da yiyemezdik. Evet, dünyadaki bütün suhulet, bütün ucuzluk, bütün mevzuliyet vahtetten gelir ve ferdiyete şahid eder. İkinci nokta. Mevcudat iki vecihle icat ediliyor. Bir ibda ve iftira tabir edilen hiçten icattır. Diğeri inşa ve terkip tabir edilen mevcut olan anasır ve eşyadan toplamak suretiyle ona vücut vermektir. Eğer cilvi ferdiyete ve sırr-ı göre olsa hadsiz derece bir suhulet belki vücut derecesinde bir kolaylık olur. Eğer ferdiyete verilmezse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 Eğer eşya ferdi vahide verirse, bir kibrit çakar gibi eserleriyle azameti anlaşılan o nihayetsiz kudretiyle hiçten mi icat eder ve ihatalı nihayetsiz ilmiyle her şeye manevi bir kalıp hükmünde bir miktar tayin eder ve o ayni imindeki her şeyin suretine ve plana göre kolayca her bir şeyin zerreleri o kalıbı ilmi içine yerleşir. muntazaman vaziyetlerini muhafaza ederler. Eğer etraftan zerreleri toplamak lazım gelse de, ilmi kanunların ve kudretin ihatalı düsturları cihetiyle o zerreler, kanun ilmi ve sevki kudreti ile bağlanmaları haysiyetiyle, muti bir ordunun neferatı gibi muntazaman kanun ilmi ve sevki kudreti ile gelip o şeyin vücudunu ihata eden kalıb-ı ilmi, ve miktar kaderi içine gelip kolayca vücudunu teşkil ederler. Belki aynadaki aksin fotoğraf vasıtasıyla kağıt üstüne vücudu harici giymesi veya görünmeyen bir yazıyla yazılan bir mektuba gösterici maddeyi sürmekle görünmesi gibi ferd-i vahidin ilme ezeliğinin aynısında bulunan mahiyet eşyaya ve suretli mevcudata gayet suretle kudret onlara vücudu harici giydirir. Ve alem-i manadan alem-i zuhura getirir, gözlere gösterir. Eğer ferd vahide verilmezse, bir sineğin vücudunu ruh-i etrafından ve anasırından gayet hassas bir mizanla toplamak, adeta yeryüzünü ve unsurları eleyip her taraftan o mahsus vücudun mahsus zerrilerini getirerek, sanatlı vücudunda muntazam yerleştirmek için maddi kalıp, belki azaları adedince kalıplar bulunmak ve o vücuttaki duygular ve ruh gibi ince, dakik, manevi leta iti dahi mizan mahsusla manevi alemlerden celp etmek lazım gelir. İşte bu surette bir sineğin icadı kainat kadar müşkilatlı olur. Yüz derece müşkül müşkül içinde, belki muhal muhal içinde olacak. Çünkü Halık'ı fertten başka hiçbir şey, hiçten ve ademden icat edemediğine bütün ehl-i din ve ehl-i fen ittifak ediyorlar. Öyleyse, esbat ve tabiata havale edilse, her şeye ekser eşyadan toplamak suretiyle vücut verilebilir. Üçüncü nokta, eğer bütün eşya bir zatı ferd-i vahide verilse, bir tek şey gibi kolay olmasına, eğer esbaba ve tabiata havale edilse, Bir tek şeyin vücudu onun eşya kadar müşkilatlı olduğuna işaret eden, başka risalelerde izah edilen iki üç temsili muhtasaran beyan edeceğiz. Mesela bir zabite bin nefere ait vaziyet ve idare havale edilse ve bir neferde on zabitin idaresine verilse, o bir neferin idaresi bir taburun idaresinden on derece daha müşkilatlı olur. Çünkü ona emredenler, birbirine mani olurlar. Bir keşmekeşle o nefer hiçbir istirahat yüzünü görmeyecek. Hem bir taburdan maklup vaziyet ve netice bir tek zabite havale edilse kürfetsiz kolayca o neticeyi istihsal eder ve o vaziyeti verebilir. Eğer o vaziyeti almayı ve o neticeyi istihsan etmeyi o taburdaki başsız, amirsiz, çavuşsuz neferata havale edilse o maklup vaziyeti ve neticeyi almak için... çok karışıklık içinde münakaşalarla... ancak nakıs bir sureti... müskülatla tahsil edebilir. İkinci temsil... mesela... Ayasofya gibi kubbeli bir cami'nin kubbesindeki... taşlarını durdurmak vaziyeti... ve muallakta durdurması bir ustaya verilse... o vaziyeti onlara kolayca verebilir. Eğer o vaziyete girmesi taşları havale edilse... her bir taş, umun taşlara hem hakim mutlak, hem mahkum mutlak olmak lazım gelir. Ta ki birbirine baş başa verip, muallakta durabilsinler. O halde o ustanın kolayca gördüğü işini görmek için, yüz usta kadar, yüz derece işinden daha ziyade işler görünecek. Sonra o vaziyetler alınacak. Üçüncü temsil. Mesela küre-i arz. Zatı Ferdi Vahid'in bir memuru bir neferi olduğundan yalnız o bir tek nefer o tek zatın tek emrini dinlediği için mevsimlerin husulü ve gece ve gündüz vakitlerinin vücudu ve semavattaki ulvi ve haşmetli harekatın zuhuru ve sinemalari semavi levhaların teddili gibi neticeleri istihsal için arz gibi bir tek nefer bir tek zatın bir tek emrini almakla o vazifenin neşesinden gelen bir cezbe ile Mezrut mevlevi gibi iki hareketiyle semağa kalkar, bütün o muhteşem neticelerin husulüne ve zuhuruna vesile olur, dünya o tek nefer, kainat yüzündeki muhteşem manevraya bir kumandanlık eder, eğer hakimiyet-i uluhiyeti ve saltanat-ı rububiyeti umum kainatı ihata eden ve hüküm ve emri umum mevcudata geçen bir zat-ı ferde verilmezse, O halde o neticeleri, o semavi manevrayı ve arzi mevsimleri tahsil etmek için küreye arzdan bin defa büyük milyonlarla yıldızlar ve küreler, milyonlar sene uzun bir mesafeyi her 24 saatte, her bir sene de gezmekle o neticeler gösterilebilir. İşte küre arz gibi bir tek memur, Meczup bir mevlevi gibi mihveri ve medarı üstünde iki hareketle hasıl olan o haşmetli neticelerin husuri ise, vahdette ne derece hassiz suhuret olduğuna bir misal olması gibi, aynı neticeleri kazanmak için milyonlar defa o hareketten daha müşkül ve hassiz uzun yollarla o neticeleri kazanmak ne derece müşkilatlı belki muhal olduğuna, şirk ve küfrün yolunda ne derece muhaller batıl şeyler bulunduğuna misaldir. Esbaba kapanların ve tabiat perestlerin cehaletlerine bu misalle bak. Mesela bir zat harika bir fabrikanın veya acip bir saatin veya muhteşem bir sarayın veya mükemmel bir kitabın gayet muntazam bir surette eczalarını, çarklarını tevkalade sanatıyla hazır ettikten sonra kendisi kolayca o eczaları terkip edip işletmeyerek Belki çok uzun masraflarla o eczaları kendi kendine işlemek ve usta yerine fabrikayı, sarayı, saati yapmak, kitabı yazmak için her bir cüzü, her bir çarkı, hatta kağıdı, kalemi birer harika makine hükmüne getiriyor ve teşhirini çok istediği bütün hünerlerini, kemalatını izhara vesile olan o ustaklığını ve sanatını onlara havale ediyor diye zannetmek, Ne derece akıldan uzak ve cehalet olduğunu anlarsın. Aynen öyle de esbaba ve tabiatlara icat ispat edenler muzaaf bir cehalete düşerler. Çünkü tabiatların ve sebeplerin üstünde dahi gayet muhtazan bir eseri sanat var. Onlar da sair mahlukat gibi masmudurlar. Onları öyle yapan zat onların neticelerini dahi yapar, beraber gösteriyor. Çekirdeği yapan onun üstünde ağacı o yapar ve ağacı yapan onun üstünde meyveleri dahi o icat eder. Yoksa ayrı ayrı tabiatların, sebeplerin vücuda gelmeleri için yine muntazam başka tabiatları, sebepleri isteyecekler ve herkese gitgide nihayetsiz, manasız, imkansız bir silsile mevhumatı mevcut kabul etmek lazım gelir. Bu ise cehaletlerin en antikasıdır. Beşinci işaret... Çok yerlerde tatbi delillerle ispat etmişiz ki... Hakimiyetin en esaslı hassası istiklaldir, infiraktır. Hatta hakimiyetin zayıf bir gölgesi... Aciz insanlarda dahi istiklaliyetini muhafaza etmek için... Gayrı müdahalesini şiddetle reddeder... Ve kendi vazifesine başkasının karışmasını müsaade etmez. Çok padişahlar bu redd-i müdahale haysiyetiyle... Masum evlatlarını ve sevdiği kardeşlerini... merhametsizce kesmişler. Demek hakiki hakimiyetin en esaslı hassası ve intikah kabul etmez bir lazımı ve daimi bir muhtezası istiklaldir, infirattır, gayrın müdahalesini reddir. İşte bu çok esaslı hassa içindir ki rububiyet mutlaka derecesindeki hakimiyet ilahiye ilahiyye gayet şiddetle ki ve iştiraki ve müdahale gayrı reddettiğinden Kur'an-ı Mucizül Beyan dahi gayet hararetle ve şiddetle ve pek çok tekrarla tevhidi gösterip şirki, iştiraki azim tehditlerle reddediyor. İşte rububiyetteki hakimiyet ilahiye, tevhid ve vahdeti kat'i bir surette iktiza ettiği ve gayet kuvvetli bir da'iyi ve gayet şiddetli bir mukteziyi gösterdiği gibi kainat yüzündeki nihayet derecede mükemmel Ve mecmu kainattan, yıldızlardan tut, ta nebatat, hayvanat, maadin, ta cüseyat ve efrada ve zerrelere kadar görünen intizam-ı ekmel ve insicam-ı ecmel, o ferdiyete, o vahtete hiçbir cihetle süpe getirmez bir şahide adil, bir bürhan-ı bahirdir. Çünkü gayrın müdahalesi olsa bu gayet hassas nizam, Ve intizam ve muvazene-i kainat erbette bozulacaktı. Ve intizamsızlık eseri görünecekti. لَوْكَانَتِهِمَا عَالِيَتُونَ اِلَّ اللّٰهُ نَفَسْهَدَتْهَا Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de harap olup giderdi. Ayetinin sırrıyla bu harika, mükemmel nizam-ı kainat karışacaktı. Ve fesada verecekti. Halbuki Terci'il basarahel teramin futur, haydi, çevir gözünü, en küçük bir kusur görüyor musun? Ayetiyle zerretten ta seyirata, ferşten ta arşı kadar hiçbir cihetle kusur ve noksan ve müşeveşiyet eseri görülmediğinden gayet parlak bir surette bu nizam-ı kainat ve şu intizam-ı mahlukat ve şu muvazeni mevcudat İsmi ferdin cilve-i azamını gösterip vahdete şehadet eder. Hem cilve-i ahadiye sırrıyla en küçük bir zihayat mahluk, kainatın bir misal musagharası ve küçük bir fiil sesi hükmünde olduğundan o tek zihayata sahip çıkan bütün kainatı kabze tasarrufunda tutan zat olabilir ve bir çekirdek hılkatça bir ağaçtan geri olmadı ve bir ağaç ...küçük bir kainat hükmünde olduğu... ...her birisi hayat dahi... ...küçük bir kainat... ...ve küçük bir alem hükmünde olduğundan... ...bu sırrı ı ahadiyet kirlesi... ...şirk ve iştiraki... ...muhal derecesine getiriyor. Bu kainat... ...o sırla değil yalnız tecezi... ...kabul etmez bir küldür... ...belki mahiyetçe... intisam ve iştiraki... ...ve tecezisi imkansız... ...ve müteaddik elleri kabul etmez... ...bir külli hükmüne geçtiğinden... ondaki her cüz, bir cüz-i ve bir ferdi hükmünde ve o kül dahi bir külli hükmünde olduğundan hiçbir cihetle iştirakin imkanı olmuyor. Bu ismi ferdin cilve azamı, hakikat-i bu sır-ı ahabiyetle derecesinde ispat ediyor. Evet, kainatın envaları birbiri içine girift olması ve kenetleşmesi ve birbirinin vazifesi umuma baktığı cihetle kainatı rububiyet ve iyice noktasında tecezzi kabul etmez bir kül getirdiği misilli, kainatta faaliyet gösteren ef'ali, umumiye-i muhita dahi, birbirinin içinde tedafil cihetiyle, yani mesela hayat vermek fiili içinde aynı anda iaşe ve tersik fiili görünüyor. Ve o iyaşe ihya fiilleri içinde aynı zamanda o zihayatın cesedini tanzim, teçhiz fiilleri müşahade olunuyor ve o iaşe, ihya, tanzin teçhiz fiilleri içinde aynı vakitte tasvir, terbiye ve tedbir fiilleri nazara çarpıyor ve hakeza böyle muhit ve umumi efalin birbiri içine tedafilü ve girift olması ve ziyadaki yedi renk gibi imtizac belki ittihat etmesi haysiyetiyle ve o efalin her biri mahiyetçe bir birlik ve vahdet içinde ekser mevcudatı ihatası ve şümülü ve vahtani birer fiil olduğundan, her halde failinin bir tek zat olması ve her biri umum kainatı istilah etmesi, vesair ef'al ile muavinet tarane birleşmesi itibariyle, kainatı tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne getirdiği gibi, zihayet mahlukların her birisi, kainatın bir çekirdeği, bir fih listesi, bir numunesi hükmünde olduğundan, kainat-ı rububiyet noktasında tecezzi ve imtisamı, imkan haricinde bir külli hükmüne getirmiştir. Demek ki kainat öyle bir küldür ki, bir cühe Rab olmak, umum o külle Rab olmakla olur. Ve öyle bir küllidir ki, her bir cüz bir fert hükmüne geçip, bir tek ferdi rububiyetini dinlettirmek, umum o külliyi musakhar, etmekle olabilir. Altıncı işaret Ferdiyet-ı Rabbaniye ve Vahdet-i bütün kemalatın medarı, esası olduğu ve kainatın fırkatındaki hikmetlerin ve maksatların menşe'i ve madeni olduğu gibi zi ve zi aklın, hususan insanın ve ve arzularının husul bulmasının menbaı ve çare yanesidir. Haşiye hatta hassiz kemal, ve cemal-i ilahinin tahakkukuna en zahir bir ruhan ve en kuvvetli bir delil muhdettir. Çünkü kainatın sani vahide ahad bilinse bütün kainattaki kemalat ve cemaller o sani vahidde bulunan kutsi kemalatın ve cemallerin gölgeleri ve cilveleri ve işaretleri ve tereşruhatları olduğu bilinecek. Yoksa kainatın kemalatı ve cemalleri mahlukata ve şuursuz bir kısım esbaba ait kalacaktı. O vakit ve beşer nazarında kemalat-ı ilahiyenin hazine-i anahtarsız meçhul kalırdı. Eğer ferdiyet olmazsa beşerin bütün metalit ve arzuları sönecek, hem hılkat-ı kainatın neticeleri hiçe inecek, hem mevcut ve muhakkak olan ekser kemalatın inidamına vesile olacak. Mesela İnsanda en çetit ve sarsılmaz ve aşk derecesinde bir arzuyu bekâ var ve o matlaba vermek için bütün kainatı sırrı ferdiyetle kabzasında tutan ve bir menzili kapatıp öbür menzili açmak gibi kolay bir surette dünyayı kapatıp ahireti açabilir bir zat o arzuyu bekayı yerine getirebilir ve bu arzu gibi ebede uzanmış ve kainatın etrafını yayılmış beşerin dinler arzuları. Sırr-ı ferdiyete ve hakikat-ı tevhide bağlıdırlar. Eğer o ferdiyet olmazsa onlar olmaz, akim kalırlar. Ve vahdetle bütün kainata birden tasarruf eden bir zat-ı ferd olmazsa o matbaplar yerine gelmez, faraza gelse de çok nakis olur. İşte bu sırr-ı azim içindir ki Kur'an-ı Mucizül Beyan tevhid ve ferdiyeti pek çok tekrarla, kuvvetli bir hararetle, yüksek bir halavetle ders verdiği gibi bütün embiya ve Asliya ve Evliya en büyük zehklerini ve saadetlerini kelime-i tevhid olan La İlahe İllâhû'da buluyorlar. Yedinci işaret, işte bu tevhid-i bütün meratibiyle en mükemmel bir surette ders veren, ispat eden, ilan eden Muhammed ve selam'ın Risaleti, elbette o tevhidin katiyeti derecesinde sabit olmak lazım gelir. Çünkü madem daire vücudun en büyük hakikati olan tevhidi, bütün hakaifiyle ozak ders veriyor. Elbette tevhidi ispat eden bütün büranlar, dolayısıyla onun misaletini ve vazifesinin hakkaniyetini ve davasının doğruluğunu dahi kat'i ispat eder denilebilir. Evet, böyle binler hakaiki aliyeyi cem eden terdiyet, ve vahdaniyeti hakkıyla teşfedip ders veren bir risalet. Gayet kat'i bir surette o tevhid, o ferdiyetin muktezasıdır ve lazımıdır. Onlar onu herhalde isterler. İşte o vazifeyi tam tamına yerine getiren Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselamın şahsiyet-i maneviyesinin derece-i ehemmiyetine ve ulviyetine ve bu kainatın bir güneşi olduğuna şahadet eden pek çok delillerden, sebeplerden üç tanesini numune olarak beyan ediyoruz. Birincisi, umum ümmet, umum asırlarda işledikleri umum hasenatın bir misli, es-sebebu kel fail sırrınca, Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselamın sayfî hasenatına geçtiği gibi, umum ümmet, her günde ettikleri salavat duasının kat'i makbuliyeti cihetiyle, o hassiz duaların ikiza ettikleri makam ve mertebeyi düşünmekle, Şahsiyeti maneviyi i Muhammediye aleyhissalatu vesselamın bu kainat içinde nasıl bir güneş olduğu anlaşılır. İkincisi, alem İslam'ın şecele-i kübrasının menşe'i, çekirdeği, hayatı, medarı olan mahiyeti Muhammediye aleyhissalatu vesselamın fevkalade istidat ve cihazatıyla alem İslamiyet'in maneviyatını teşkil eden kutsi kelimatı, tesbihatı, ibadatı en evvel... Bütün manalarıyla hissedip yapmaktan gelen terakkiyat ruhiyesini düşün. Habibiyet derecesine çıkan Ubudiyet Muhammediye'nin aleyhisselatu vesselam velayeti sair velayetlerden ne kadar yüksek olduğunu anla. Bir zaman, bir tek tesbihin, bir tek namazda sahabelerin tarz-ı yakın bir surette bana intikafı bir ay kadar ibadet derecesinde ehemmiyetli göründü. Sahabelerin yüksek kıymetini onunla anladım. Demek bidayet-i İslamiye'de kelimat-ı kusliyenin verdiği feyiz ve nurun başka bir meziyeti var. tazeli haysiyetiyle başka bir letafeti, bir taraveti, bir lezzeti var ki, gaflet perdesi altında mürur zamanla gizlenir, azalır, perdelenir. Zat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam ise onları menbar hakikesinden, zat-ı turfanda taze olarak fevkalade istidadıyla almış, emmiş, mahsetmiş, bu sırra binaen o zat bir tek başkasının bir sene ibadeti kadar feyiz alabilir. İşte bu nokta nazardan zat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselamın haddi ve nihayeti olmayan merat-ı kemalatta ne derece terakki ettiğini kıyas et. Üçüncüsü Bu kainatın harikı, bu kainattaki bütün makasıcının en ehemmiyetli medarı, nevi insan olduğundan ve bütün fitabat-ı subhaniyyenin en anlayışlı bir muhatabı nevi beşer olduğundan, o nevi beşer içinde en meşhur, en namdar ve asarida ve icraatıyla en mükemmel, en muhteşem, fert olan Zat-ı Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam o nevi namına, belki umum kainat hesabına, kendine muhatap بیتخاذهن eden zatı دزدزهن، البته elbette onu حسیز کمالتا حسیز تئزنا مسخره کرده İşte bu üç nokta gibi çok noktalar var. وجود bir surette ispat ederler ki, şahsiyeti manevi Muhammediye شخصیت مانعی محمدی علیه السلام کائنات مانعی یک گریه است. این کائنات که در کتاب کریمی به Ve o Furkan-ı Azam'ın ismi azamı ve ismi ferdin cilve-i azamının bir aynasıdır. Kainatın umum zerratının umum zamanlarındaki umum dakikalarının bütün aşirelerine dar edilip, hasılı dar adedince o Zat-ı Ahmediye'ye selam nihayetsiz hazine rahmetinden inmesini zat Ferdi Ahad-ı Samet'ten ediyoruz.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 Ayet-i Azime'nin ve Allah-u La İlahe İlla Hüvel Hayyul Kayyum La Te'affuzuhu Sinetin Vela Nev Allah-u Teala ki ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. O hay ve kayyumdur. Onu ne uyuklama ve ne de uyku tutmaz. Gafletin hiçbir çeşidi hiçbir zaman ona arz olamaz. Ayet-i Azime'nin birer nüktesiyle i̇sm Azam Veyahut ism Azam'ın iki ziyasından bir ziyası veya altı nurundan bir nuru olan ismi i bir cillesi Şevval-i Şerif'te Eskişehir Hapishanesi'nde uzaktan uzağa aklıma göründü. Vakkinde kaydedilmedi ve çabuk o küsri kuşu avlayamadık, tebaut ettikten sonra hiç olmazsa bazenimizlerle o hakikat-i ve nur Azam'ın bazı şualarını muhtesaran göstereceğiz. Birinciremiz, ism-i hay ve ismi i bir cilve -i azamından olan hayat nedir ve mahiyeti ve vazifesi nedir sualine karşı? Fiilistevari cevap şudur ki, hayat şu kainatın en ehemmiyetli gayesi, hem en büyük neticesi, hem en parlak nuru, hem en latif mayası hem gayet süzülmüş bir hülasası, hem en mükemmel meyvesi, hem en yüksek kemali, hem en güzel cemali, hem en güzel ziyneti, hem sırrı vahdeti, hem rabıtay ittihadı, hem kemalatının menşe'i, hem sanat ve mahiyetçe en harika bir ziiruhu, hem en küçük bir mahluku bir kainat hükmüne getiren mucizekar bir hakikatı, hem dünya kainatın küçük bir zihayatta yerleşmesine vesile oluyor gibi, koca kainatın bir nevi fiil o zihayatta göstermekle beraber, o zihayatı eksel mevcudatla münasebetdar ve küçük bir kainat hükmüne getiren en harika bir mucize-i kudrettir. Hem en büyük bir kül kadar, hayat ile küçük bir cüz'ü büyüten ve bir ferdi dahi külli gibi bir alem hükmüne getiren ve rububiyet cihetinde kainatı tecesi ve iştiraki ve inkisamı kabul etmez bir kül, bir külli hükmünde gösteren Herb harika bir sanatı ilahiyedir. Hem kainatın mahiyetleri içinde Zat-ı Hayy Kayyum'un vücûbu vücuduna ve vahdetine ve ahadiyetine şahadet eden burhanların en parlığı, en kat'isi ve en mükemmeli, hem masnuat ilahiyye içinde en hafisi ve en zahiri, en kıymetlisi ve en ucuzu, en nefsihi ve en parlak ve en manidar bir mahşî sanat-ı rabbaniyedir. hem sâil mevcudatı kendine hâdim ettiren, nâzemîm, nazdar, nazik bir cilve-i rahmet-i rahmâniyedir, hem şuunat-ı ilâhiyenin gayet camî bir aynasıdır, hem Rahman, Rezâf, Rahîm, Kelîm, Hakîm gibi, çok Esma-ı İslam'ın cilvelerini camî ve rızık, hikmet, inayet, rahmet gibi çok hakikatları kendine tabî eden ve görmek ve işitmek ve hissetmek gibi, Umun duyguların menşe'i, madeni bir acıbeyi i hılkat-ı rabbaniyedir. Hem hayat bu kainatın tezgahı ağzamında azamında öyle bir istihale makinasıdır ki, mütemadiyen her tarafta tasfiye yapıyor, temizlendiriyor, karaktı veriyor, nurlandırıyor. Ve zerret kafilelerine dünya hayatın yuvası olan her ceset, o zerrelere vazife görmek, nurlanmak, talimat yapmak için bir misafirhane, bir mekke, bir kışladır. Adeta zat-ı hay ve Mahi, bu makineyi hayat vasıtasıyla bu karanlıklı ve fani ve süfri olan alemi dünyayı latifleştiriyor, ışıklandırıyor, bir nevi beka veriyor, baki bir aleme gitmeye hazırlattırıyor. Hem hayatın iki yüzü yani mülk, melekut ve parlaktır, kirsizdir, noksansızdır, ulvidir. onun için perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya deste kudreti rabbaniyeden çıktığını aşikare göstermek için sair eşya gibi zahiri esbabı hayattaki tasarrufatı kudrete perde edilmemiş bir müstesna mahluktur. Hem hayatın hakikati altı erkanı imaniyeye bakıp manen ve remzen ispat eder. Yani hem vacibül vücudun vücubu vücudunu ve hayat sennedigisini hem dar-ı ahireti ve hayat-ı bakiyesini, hem vücud-u melaike, hem sair-ı erkân-ı imaniyeye pek kuvvetli bakıp iktiza eden bir hakikat-ı nuraniyedir. Hem hayat bütün kainattan süzülmüş en safi bir hülasası olduğu gibi, kainattaki en mühim bir maksad-ı ilahi ve hırkat-ı alemin en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbet-i bir sırr-ı azamdır. İşte hayatın bu mesul 29 dokuz ve kıymetler hassalarını ve ulvi ve umumi vazifelerini nazara al sonra bak. Muhyi isminin arkasında İsmahay'ın azametini gör ve hayatın bu azametli hassaları ve meyveleri noktasından İsmahay nasıl bir ismi azam mı olduğunu bil. Hem anla ki bu hayat madem kainatın en büyük neticesi ve en azametli gayesi ve en kıymetli meyvesidir. Elbette bu hayatın dahi kainat kadar büyük bir gayesi azametli bir neticesi bulunmak gerektir. Çünkü ağacın neticesi meyve olduğu gibi meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçtır. Evet bu hayatın gayesi ve neticesi hayatı ebediye olduğu gibi bir meyvesi de hayatı veren Zat-ı Hay ve Muhyî'ye karşı şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbettir ki bu şükür ve muhabbet ve hamd ve ibadet ise hayatın meyvesi olduğu gibi kainatın gayesidir. Ve bundan anla ki bu hayatın gayesini rahatça yaşamak ve dafletli lezzetlenmek ve heveskârâne nimetlenmektir diyenler gayet çirkin bir cehaletle münkirâne, belki de kafirâne, bu pek çok kıymetdar olan hayat nimetini ve şuur hediyesini ve akıl ihsanını istihfaz ve tahkir edip dehşetli bir küfranı nimet ederler. İkinci Remiz, İsm-i bir cilve-i azamı ve İsm-i bir tecelli eltafı olan bu hayatın birinci Remiz'deki fiil listesi, zikredilen bütün mertebeleri ve vasıfları ve vazifeleri beyan etmek, o vasıflar adedince risaleler yazmak lazım geldiğinden, Risale-i Nur'un eczalarında o vasıfların, o mertebelerin O vazifelerin bir kısmı izah edildiğinden, kısmen tafsilatı Risale-i Nur'a havale edip, burada birkaç tanesine muhtasaran işaret edeceğiz. İşte, hayatın 29 dokuz hassalarından yirmi hassasında şöyle denilmiştir ki, hayatın iki yüzü de şeffaf, kimsiz olduğundan, esbab-ı ondaki tasarrufatı, kudret-i rabbaniyeye perde edilmemiştir. Evet bu hasanın sızı şudur ki, kainatta gerçi her şeyde bir güzellik ve iyilik ve hayır vardır. Ve şer ve çirkinlik gayet iyidir Ve vahid-i kıyasidirler ki, güzellik ve iyilik mertebelerini ve hakikatlarının tekessürünü ve taaddüdünü göstermek cihetiyle, o şer ise hayır ve o kubuh dahi hüsnü olur. Fakat zişuurların nazar zahirisinde görünen zahiri çirkinlik, ve fenalık ve bela ve musibetten gelen küsmekler ve şetvalar zatı hay-ı kayyuma teveccüh etmemek için, hem aklın zahiri nazarında habis, pis görünen şeylerde, kutsi münezzeh olan kudretin bizzat ve perdesiz onlarla mübaşireti kudretin izzetine münafi gelmemek için, zahiri esbatlar o kudretin tasavvufatına perde edilmişler, o esnaf ise icat edemiyorlar, Belki haksız olan şekvalara ve itirazlara hedef olmak ve izzet ve kusiyet ve münezzehiyet kudreti muhafaza içindirler. 22. sözün ikinci makamının mukaddimesinde beyan edildiği gibi, Hazreti Azrail aleyhisselam kabz-i ervah vazifesi hususunda Cenab-ı Hakk'a münacaat etmiş demiş, ''Senin kulların benden küsecekler.'' Cevaben ona denilmiş, Senin vazifen ile vefat edenlerin ortasında hastalıklar ve musibetler perdesini bırakacağım. Vefat edenler sana değil, belki itiraz ve şeffaf oklarını o perdelere atacaklar. Bu müracaatın sırrına göre, ölümün ve vefatın ahli iman hakkında hakiki güzel yüzünü görmeyen ve ondaki rahmetin cilvesini bilmeyenlerin küsmeleri ve itirazları, zatı hay kayyuma gitmemek için Hazreti Azrail'in aleyhisselam vazifesi de bir perde olduğu gibi, sair esbaplar dahi zahiri perdedirler. Evet, izzet, azamet ister ki, esbab, perdedar-ı döştü kudret onu aklın nazarında. Fakat Vahdet ve Celal ister ki, esbab ellerini çeksinler, tesir-i hakikiden. Fakat hayatın hem zahiri, hem batini, hem mülk, hem melekut ve cihileri noksansız, kusursuz olduğundan, şekvaları ve itirazları davet edecek maddeler onda bulunmadığı gibi, izzet ve kutsiyet kudrete münafi olacak bislik ve çirkinlik olmadığından, doğrudan doğruya, perdesiz olarak, zatı ı hay-i ihya edici, hayat verici, diriltici isminin eline teslim edilmişlerdir. Nur da öyledir, vücut ve icat da öyledir. Onun içindir ki, icat ve halk doğrudan doğruya, perdesiz Zat-ı Zülcelal'in kudretine bakar. Hatta yağmur bir nevi hayat ve rahmet olduğundan vaktin üzülü bir mutterik kanuna tabi kılınmamış ta ki her vakf-i hacette ellen dergah-ı ilahiyeye rahmet istemek için açılsın. Eğer yağmur, güneşin tuluğu gibi bir kanuna tabi olsaydı o nimet-i hayatiye her vakf-i hacette rica ile istenilmeyecekti. Üçüncü Remis, yirmi dokuzuncu hassasında denilmişti ki, kainatın neticesi hayat olduğu gibi, hayatın neticesi olan şükür ve ibadet dahi, kainatın sebebi hılkati ve ille-i gayesi ve maksut neticesidir. Evet, bu kainatın sanii haydi kayyumu, bu kadar hassiz envai nimetiyle kendini hayatlara bildirip sevdirdiğine mukabil, elbette zihayatlardan o nimetlere karşı teşekkür ve sevdirmesine mukabil sevmelerini ve kıymetler sanatlarına mukabil medhusena etmelerini ve evamir-i rabbanisine karşı itaat ve ubudiyetle mukabele etmelerini ister. İşte bu sırr rububiyete göre teşekkür ve ubudiyet, bütün elvan hayatın ve dolayısıyla bütün kainatın en ehemmiyetli gayesi olduğundandır ki Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan pek çok hararetle ve şiddetle ve halavetle şükür ve ibadete senk ediyor. Ve ibadet Cenab-ı Hakk'a mahsus ve şükür ona layık ve hamd ona hasdır diye çok tekrarla beyan ediyor. Demek bu şükür ve ibadet doğrudan doğruya malik-i hakikisine gitmek lazım olduğunu ifade için hayatı bütün şu şuunatıyla perdesiz kabzi tasavvufunda tutmasına delalet eden وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُم۪يكِ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Dirilten de, öldüren de odur. Geceyle günümüzü değiştirmek de onun eseridir. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُم۪يكِ فَاِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Dirilten de odur, öldüren de. O bir şeyin olmasını dilediği zaman O'nun işi sadece O'n demektir, O da O'nu verir. فَيُحْيِ بِهِ الْعَرْضَبَادَ مَنْكِهَا Yeryüzünü ölümünün ardından diriltir gibi ayetler pek sarıh bir surette vasıtaları nef doğrudan doğruya hayatı her kalyonun destek kudretine münhaslan veriyor. Evet minnettarlık ve teşekkürü davet eden ve muhabbet ve selah hissini tahrik eden, hayattan sonra rızı ve şifa ve yağmur gibi vesile-i şükran şeyler dahi doğrudan doğruya zatı ve zat-ı şatiye ait olduğunu esbab ve vesait bir tertipte olduğunu ve iza maridatu feve yashin hastalandığımda bana şifa veren odur. Huvel razzaqu zul kubet metin rızık veren mutlak kudret ve kudret sahibi olan odur. وَهُوَاَلَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْتَ مِنْ بَعْدٍ مَا قَانَتُوا İnsanlar, ümitsizliğe düştüklerinde yağmuru indiren o tür gibi ayetlerle, rızık, şifa ve yağmur, münhasıran zatı hayi kayyumun kudretine hastır. Perdesiz, ondan geldiğini ifade için, kaide-i nahviyeci alamete hasr ve tahsis olan هُوَا رَزَّقُ هُوَاَلَّذ۪ي ifade etmiştir. İlaçlara خاصیت‌هایی veren ve tesiri می‌دهد و تأثیر خلق‌دهنده است. فقط آن شاهدی حقیقی است. چهارمیمیز، زندگی در 28ین بیماری مورد تعریف شده است که زندگی، ایمان، 6 ارقام را نشان می‌دهد. آنها نشانه‌های حقوقی آنها را نشان می‌دهد. بله، اگر این کائنات اصلی‌ترین میوه و میوه و میوه و میوه Bu fani, kısacı, noksan, elemli, hayat-ı dünyeviye mülhasır değildir. Belki hayatın 29 hassasıyla mahiyetinin azamete anlaşılan şeceri hayatın gayesi, neticesi ve o şecerenin azametine layık bir meyvesi hayat-ı ebediyyedir. Ve hayat-ı uhreviyedir. Tasliyle ve ağacıyla, toprağıyla hayattar olan dar-ı saadetteki hayattır. Yoksa bu hassız cihazatı ı teçhiz edilen hayat şeceresi, zişur hakkında, hususan insan hakkında meylesiz, faydasız, hikmetsiz, hakikatsız olmak lazım gelecek ve sermayece ve cihazatça, serçe kuşundan mesela 20 derece ziyade ve bu kainatın ve zihayatın en mühim, yüksek ve ehemmiyetli mahluku olan insan, serçe kuşundan, saadet hayat cihetinde 20 derece aşağı düşüp,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 ve hassiz leziz faamlarla o duanın kabulünü gösteren ve mide-i memnun eden bir mutasarrıf-ı kadir hiç mümkün müdür ki seni bilmesin ve görmesin ve nevi insanın en büyük gayesi olan hayat-ı ebediyeye lazım asbabı ihzar etmesin ve nevi insanın en büyük, en ehemmiyetli, en layık ve umumi olan beka duasını hayat-ı uhreviyenin inşasıyla ve cennetin icadıyla kabul etmesin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 Derdini dinlesin ve derman versin ve nazını çeksin ve kemal-i itina ve ihtimamla beslesin ve ona dikkatle hizmet ettirsin ve büyük mahlukatını ona hizmetkar yapsın ve sonra en büyük ve kıymetli ve balki ve nazdar bir hayatın dep sarası gibi yüksek sesini işitmesin ve onun çok ehemmiyette beka duasını ve nazını ve niyazını nazara almasın. Âdeta bir neferin kemal-i itina ile teçhizat ve idaresini yatsın ve muti ve muhteşem orduya hiç bakmasın ve zerleyi görsün, güneşi görmesin, sivri sineğin sesini işitsin, gök yürültüsünü işitmesin, haşa, yüz bin defa haşa. Hem hiçbir cihetle akıl kabul eder mi ki, hassiz rahmetli, muhabbetli nihayet derecede şefkatli ve kendi sanatını çok sever. ve kendini çok sevdirir ve kendini sevenlere ziyade sever bir zatı kadir hakim, en ziyade kendini seven ve sevimli ve sevilen ve saniyini fıtraten, perestiş eden hayatı ve hayatın zatı ve cevheri olan ruhu, mevt ebedi ile idam edip kendinden o sevgili muhibbini ve Habibini ebedi bir surette küstürsün, darılsın, dehşetli rencide ederek sırr-ı rahmetini ve nur-u muhabbetini inkar etsin ve ettirsin. Yüz bin defa haşa ve kella. Bu kainatı cillesiyle şüslendiren bir cemal-i mutlak ve umum mahlukatı sevindiren bir rahmet-i mutlaka, böyle hadsiz bir çirkinlikten ve kubh-i mutlaktan ve böyle bir zulm-i mutlaktan, bir merhametsizlikten elbette nihayetsiz derece münezzehtir ve mukaddestir. Netice, madem dünyada hayat var,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 Arkalarından gelen kabarcıklar yine hayali güneşçiklere aynalık etmeleri bilbeda gösteriyor ki o ağlar. yüksek bir tek güneşin cille-i Ve güneşin vücudunu muhtelif dillerle yağ ediyorlar ve ışık parmaklarıyla ona işaret ediyorlar. Aynen öyle de. Zat-ı Hay-i isminin cille-i azamıyla berri yüzünde ve bahrin içinde zihayatların kudreti i ile parlayıp arkalarından gelenlere yer vermek için ya hay deyip perdeyi i gizlenmeleri bir hayat-ı sermediye sahibi olan zatı kay ı hayatına ve vücubu vücuduna şehadetler, işaretler ettikleri gibi, umum mevcudatın tanziminde eseri görünen, ilmi ilahiye şehadet eden bütün deliller ve kainata tasarruf eden, kudreti ispat eden bütün bürhanlar ve tanzim ve idare-i kainatta hüküm ferma olan irade, ...ve مشيتي ispat eden bütün وكلام ...ve kelam-ı المدار ...ve vahyi إثباتاً بجميع olan... ...risaletleri ispat eden... ...bütün alametler, mucizeler... ...ve بجميع دلالات، sıfat-ı ذات، حي eden... ...bütün delail... ...bil ittifak... يديونا، لأن كيف شيء يرى delalet... ...şehadet, işaret ediyorlar... ...çünkü nasıl bir şeyde... ...görmek varsa الحياة، da var... يسمع varsa hayatın alametidir... Söylemek varsa hayatın vücuduna işaret eder, ihtiyar, irade varsa hayatı gösterir. Aynen öyle de. Bu kainatta asarıyla vücutları muhakkak ve bedehi olan kudreti mutlaka ve irade-i şamile ve ilm-i muhit gibi sıfatlar bütün delailleriyle zatı fay-ı hayatına ve vücubu vücuduna şehadet ederler ve bütün kainatı bir gölgesiyle ışıklandıran ...ve bir cilvesiyle bütün dar-ı ahireti zerratıyla beraber hayatlandıran hayat-ı sermediyesine şehadet ederler. Hem hayat, melaikeye iman rüklüne dahi bakar, remzen ıslah Çünkü madem kainatta en mühim netice hayattır... ...ve en ziyade intişar eden ve kıymetlanlığı için nüshaları tekstil edilen... ...ve zemin misafirhanesini gelip geçen kafilelerle şenlendiren zihayatlardır... Ve madem küre-i arz bu kadar zihayatın enva ile dolmuş ve mütemadiyen zihayat envalarını tecdit ve tekstil etmek hikmetiyle her vakit dolar boşanır ve en hasis ve çürümüş maddelerinde dahi kesretle zihayatlar halk edilerek bir mahşer-i hüveynat oluyor. Ve madem hayatın süzülmüş en sati hülasası olan şuur ve akıl ve en nakit ve sabit cevehre olan ruh bu küre-i ...gayet kesvetli bir surette halk olunuyorlar. Adeta küreye arz, hayat ve akıl, da şuur ve erdâh ile ihya olup öyle şenlendirilmiş... ...elbette küre arzdan daha latif, daha nurani, daha büyük, daha ehemmiyetli olan... ...ecram-ı ölü, camit, hayatsız, şuursuz kalması imkan haricindedir. Demek gökleri, güneşleri, yıldızları şenlendirecek... ve hayattar vaziyetini verecek ve netice-i hılkıt-i semavatı gösterecek ve hitabat-ı sübhâniyeye mazhar olacak olan zîşûr, zîhayat ve semavata münasip sekeneler herhalde sırr-ı hayatla bulunuyorlar ki onlar da melaikelerdir. Hem hayatın sırr mahiyeti, peygamberlere iman ritmine bakıp jemzen ispat eder. Evet, madem kâinat hayat için yaratılmış, Bu hayat dahi hayy-i bir cille-i mıdır? Bir nakş-ı bir sanat-ı ecmelidir. Madem hayat-ı Resullerin gönderilmesiyle ve kitapların indirilmesiyle kendini gösterir. Evet, eğer kitaplar ve peygamberler olmazsa o hayat-ı bilinmez. Nasıl ki bir adamın söylemesiyle geri ve hayatlar olduğu anlaşılır. Öyle de bu kainatın perdesi altında olan... âlemi gaybın arkasında söyleyen, konuşan, emir ve nehiyde hitap eden bir zatın kelimatını, hitabatını gösterecek peygamberler ve ellerinde nazil olan kitaplardır. Elbette ki aynattaki hayat, kat'i bir surette hayy-ı ezeli'nin vücuduna, kat'i şahadet ettiği gibi o hayat-ı ezeli'nin şuatı, celavatı, münasebatı olan irsal-i resul ve inzali kitübünlerine bakar, remzen ispat eder.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 Ve ruh dahi hayatın halis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakil zatıdır. Öyle de maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam dahi hayat ve ruh-ı kainattan süzülmüş hulasat-ı hulasadır. Ve risalet-ı Muhammediye dahi aleyhissalatü vesselam kainatın his ve şuur ve aklından süzülmüş en safi hülasasıdır. Belki maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam asarının şahadetiyle ...hayat-ı kainatın hayatıdır. Ve Risalet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam... ...şuur-i kainatın şuurudur ve nurudur. Ve vahri Kur'an dahi... ...hayatlar hakaikının şehadetiyle... ...hayat-ı kainatın ruhudur... ...ve şuur-i kainatın aklıdır. Evet, evet, evet. Eğer kainattan... ...Risalet-i Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam... ...nuru çıksa gitse... ...kainat vefat edecek. Eğer Kur'an gitse... ...kainat divane olacak... Ve küre-i kafasını, aklını kaybedecek. Belki uğursuz kalmış olan başını bir seyyaraya çarpacak, bir kıyameti koparacak. Hem hayat imanı bir kader rükmüne bakıyor, remzen ispat ediyor. Çünkü madem hayat âlem-i şehadetin ziyasıdır ve istila ediyor. Ve vücudun neticesi ve gayesidir. Ve Halik-i kainatın en cami aynasıdır. Ve faaliyet-i Rabbaniye'nin en mükemmel en müzeci ve fiilistesidir. temsilde hata olmasın, bir nevi programı hükmündedir. Elbette âlem-ı gayb yani mazi, müstakbel yani geçmiş ve gelecek mahlukatın hayat maneviyeleri hükmünde olan intizam ve nizam ve malumiyet ve meşhudiyet ve taaccün ve evamil-i tekveniye-i imtisale bir vaziyette bulunmalarını sırrı hayat iktiza ediyor. Nasıl ki bir ağacın çekirdeki asresi ve kökü,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 ve tavani hayatiyeye tabidirler. Aynen öyle de. Seceri kainatın bütün dal ve budaklarıyla her birinin bir mazisi ve müstakbeli var. Geçmiş ve gelecek tavırlarından ve vasiyetlerinden müteşekkil bir silsilesi bulunur. Her nevi ve her cüz'ünün ilmi ilahiyede muhtelif tavırlarla müteaddik vücutları bir silsileyi, vücud ilmi teşkil eder. ve vücudu harici gibi o vücudu ilmi dahi hayat-ı umumiyenin manevi bir cilvesine masardır ki mukadderat-ı hayatiyye o manidar ve canlı elvar kaderiyeden alınır. Evet, âlem-i gaybın bir nevi olan âlem-i ervah, aynı hayat ve madde-i hayat ve hayatın cebherleri ve zatları olan ervah ile dolu olması, elbette mazi ve müstakbel denilen, alem gaybın bir diğer nebi de ve ikinci kısmı dahi cilve-i hayata mazhariyetini ister ve istizam eder. Hem her bir şeyin vücud ilmisindeki intizam ekmeli ve manidar vaziyetleri ve canlı meyveleri tavırları bir nevi hayat-ı maneviyeye mazhariyetini gösterir. Evet, hayat-ı güneşinin ziyası olan bu cilve-i hayat, elbette yalnız bu alem şahadete.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 İşte kadere ve kazaya iman hükmü dahi geniş bir vecihte sırrı hayatla anlaşılıyor ve sabit oluyor. Yani nasıl ki alem-i ve mevcut hazır eşya intizamlarıyla ve neticeleriyle hayattarlıkları görünüyor öyle de. alem gaytan sayılan geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen hayatlar bir vücudu manevileri ve ruhlu birer subut ilmiileri ilmileri vardır ki, levh-i kaza ve kader vasıtasıyla o manevi hayatın eseri mukadderat namıyla görünür, tezahür eder. Beşinciremiz, hem hayatın on altıncı hassasında denilmiş ki, hayat bir şeye girdiği vakit o cesedi bir âlem hükmüne getirir. Cüz ise kül gibi, cüz'iye dahi külli gibi bir camiyet verir. Evet hayatın öyle bir camiyeti var, adeta umum kainatı tecelli eden esma esna-yusna'yı kendinde gösteren bir cami ayin-i ahaviyyettir. Bir cisme hayat girdiği vakit küçük bir alem hükmüne getirir. Adeta kainat seceresinin bir nevi fihristesini taşıyan bir nevi çekirdeği hükmüne geçiyor. Nasıl ki bir çekirdek onun ağacını yapabilen bir kudretin eseri olabilir, öyle de en küçük bir hayatı halk eden elbette umum kainatın halıkıdır. İşte bu hayat, bu camiyetiyle en gizli bir sırrı ahaviyeti kendin gösterir? Yani nasıl ki azametli güneş ziyasıyla, ve yedi rengiyle ve ile güneşe mukabil olan her bir suda ve her bir cam zerresinde bulunuyor, öyle de. Her bir hayatta kainatı ihata eden esma ve sıfat-ı ilahiyenin cinveleri beraber onda tecelli ediyor. Bu noktayı nazardan hayat, Kainatı rububiyet ve icatiyetinde şiyetinde ve tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne, belki iştiraki ve tecezisi imkan haricinde bulunan bir türlü hükmüne getirir. Evet, seni yaratan, bütün nevi insanı yaratan zat olduğunu bilbeda senin yüzündeki siktesi gösteriyor. Çünkü mahiyet-i insaniye birdir, inkısamı gayri mümkündür. Hem hayat vasıtasıyla eczai kainat onun efradı hükmüne ve kainat ise nevi hükmüne geçer. Sikke-i ahabiyeti mecmuunda gösterdiği gibi her bir yüzde dahi o sikke-i ahabiyeti ve hatim-i sabelliyeti göstererek şirk ve iştiraki her cihetle tard eder. Hem hayatta sanat-ı Rabbaniye'nin öyle fevkalade, harika mucizeleri var ki, bütün kainatı halk edemeyen bir zat ...bir kudret, en küçük bir ziyayatı halk demez Evet, bir nuhut tanesinde bütün Kur'an'ı yazar gibi... ...çamın gayet küçük bir tohumunda koca çam ağacının fiilistesini... ...ve mukadderatını yazan kalem... ...elbette semavatı yıldızlarla yazan kalem olabilir. Evet, bir arının küçük kafasında... ...kainat bahçesindeki çiçekleri tanıyacak... ...ve ekser enva ile münasebet olacak... ...ve bal gibi bir hediye rahmeti getirecek... Ve dünyaya geldiği günde, şerait hayatı verecek derecede bir istidadı, bir kabiliyeti, bir cihazı derceden zat, elbette bütün kainatın salıkı olabilir. En hasıl, hayat nasıl ki kainatın yüzünde parlak bir sikke-i tevhiddir. Ve her bir zihruh dahi hayat noktasında bir sikke-i ahadiyettir. Ve hayatın her bir ferdinde bulunan nakş sanat, bir mühr-ü Ve zihayatların adedince bu kainat mektubunu Zat-ı Hayy-i Kayyum ve Vahid-i Ahad namına hayatlarıyla imza ediyorlar. Ve o mektupta tevhid mühürleri ve ahadiyyat hakemleri ve samediyyat sikkeleri Öyle de hayat gibi her bir zihayat dahi bu kitab-ı kainatta birer mühr olduğu gibi her birinin yüzünde ve simasında birer hatemi ahadiyyet konulmuştur. Hem nasır ki hayat cühyatı adedince ve zihayet efradı sayısınca zatı hay-i kayyumun muhtetine şehadet eden imzalar ve mühürlerdir. Öyle de ihya ve diriltmek fiili dahi efradı adedince tevhide imza basıyor. Mesela ihyanın bir ferdi olan ihya-yı arz, güneş gibi parlak bir şahidi tevhiddir. Çünkü baharda zeminin dirilmesinde ve ihyasında üç yüz bin enva'ın Ve her nev'in hassız beraber birbiri içinde noksansız, kusursuz, mükemmel, muntazam ihya edilir ve dirilirler. Evet böyle bir tek fiille hassız muntazam fiilleri yapan elbette bütün mahlukatın halikidir ve bütün zihayatları ihya eden hayi kayyumdur ve rububiyetinde iştiraki mümkün olmayan bir vahide ahattir. Şimdilik hayatın fassalarından bu kadar az ve muhtasar yazıldı. Başka fassaların beyanı ve tafsilatını Risale-i Nur'a ve başka zamana havale ediyoruz. Fatime İsmi azam herkes için bir olmaz. Belki ayrı ayrı oluyor. Mesela İmam Ali radıyallahu anh'ın hakkında Ferd, Hay, Kayyum, Hakem, Adil, Kudüs altı isimdir. Ve İmam-ı Azam'ın ism-ı Azam'ı Hakem, Adil iki kısımdır. Ve Bavs-ı Azam'ın ism-ı Azam'ı Yahay'dır. Ve İmam-ı Rabbani'nin ism-ı Azam'ı Kayyum ve Hakeza. Pek çok zatlar daha başka isimleri ism-ı Azam görmüşlerdir. Bu beşinci nükte İsmail hakkında olduğu münasebetiyle hem teberrük, hem şahit, hem delil, hem kutsi bir hüccet, Hem kendimize bir dua, hem bu misaleye bir Hüsnü Fatime olarak, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Cevşen-ül Kebir namındaki münacat-ı azamında, Marifetullah'ta gayet yüksek ve gayet cami derece marifetini göstererek böyle demiştir. Biz de hayalen o zamana gidip, Resul-i Ekrem ve Vesselam'ın dediğine amin diyerek, aynı münacatı kendimiz de söylüyor gibi, Sabah-ı Muhammed'i, عليه الصلاه والسلام الى دريس يا حي قبل كل حي يا حي بعد كل حي يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشبه شيء يا حي الذي لا يحتاج الى حي يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي الذي لا يموت Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, neccina minennar, amin. Ey her zihayattan önce var olan hay, ey her zihayattan sonra bâfi olan hay, ey kendisine benzer hiçbir şey bulunmayan hay, ey kendisi gibi hiç hayat sahibi bulunmayan hay, ey hiçbir şeriki bulunmayan hay, ey hiçbir hayat sahibine hiçbir vecihle muhtaç olmayan hay, Ey bütün canlılara ölümü veren hay, ey bütün canlıları rızıklandıran hay, ey ölüleri dirilten hay, ey kendisine asla ölüm arız olmayan hay. Sen acizden ve şeriften münezzeh ve mukaddessin. Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. El aman, el aman. Bizi azat ateşinden ve cehennemden kurtar. Amin. سُبْحَانَكَ لَا اِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ Seni her türlü nuhsandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kusatan alim hakimsin. Otuzuncu nem'anın altıncı nüktesi. i̇sm Kayyum'a bakar. İsm-ı bir hülasası nur çeşmesinin bir zeyli olmuş. Bu ism kayyum dahi otuzuncu sözün zehli olması münasip görüldü. İltizar, bu çok ehemmiyetli meseleler ve çok derin ve geniş ism-ı kayyumun cilve-i azamı hem muntasaman değil, belki ayrı ayrı memanar tarzında kalbe hutur ettiğinden, hem gayet müşeddeş ve acele ve tetkiksiz, müsvedde halinde kaldığından, elbette tabirat ve ifadelerde çok noksanlar, intizamsızlıklar bulunacaktır. meselelerin güzelliklerine benim kusurlarımı bağışlamalısınız. İhtar, İsmi azama ait mükteler, azami bir surette geniş, hem gayet derin olduğundan, hususen İsmi i ait meseleler ve bilhassa birinci şuağı, maddi maddigunlara baktığı için daha ziyade derin gittiğinden, elbette her adam her meseleyi her cihette anlamaz. Haşiye, bu Risale'yi okuyan eğer mütefennim değilse, birinci şu ayi okumasın, ikinciden başlasın veya ahirde okusun. Fakat herkes her meseleden bir derece hisse alabilir. Bir şey bütün elde edilmezse, bütün bütün elden kaçırılmaz kaidesiyle bu manevi bahçenin bütün meyvelerini koparamıyorum diye vazgeçmek çağrı akıl değildir. İnsan ne kadar koparsa o kadar kârdır Ismi azama ait meselelerin ihrafa edilmeyecek derecede genişleri olduğu gibi, akıl görmeyecek derecede inceleri de vardır. Hususan ismi hay ve kayyuma ve bilhassa hayatın iman erkanına karşı remizlerine ve bilhassa kaza ve kader rüknüne hayatın işaretine ve ismi kayyumun birinci şuana herkesin fikri yetişmez. Fakat hissesiz de kalmaz. Belki her halde imanını kuvvetlendirir Saadet-i ebediyenin anahtarı olan imanın kuvvetleşmesi ehemmiyeti çok azimdir. İmanın bir zelde kadar kuvveti ziyade olması bir hazinedir. İmam-ı Rabbani Ahmet-i Faruk'u diyor ki, Bir küçük mes'ele-i imaniyenin inkişafı benim nazarımda yüzler ezvak ve kerametler müreccahtır. Bismillahirrahmanirrahim. Diyedihi melekutu kulli şeyh. Her şeyin hüküm ve tasarrufu O'nun elindedir. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Göklerin ve yerin tedbir ve tasarrufu O'na varittir. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا اِنْ دَنَا خَزَائِنُهُ Hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizim yanımızda olmasın. مَا مِنْ دَابَّتٍ اِلَّا هُوَ اَخِذٌ بِنَاسِيَتِهَا Hiçbir canlı yoktur ki Allah onu alnından tutup kudretine boyun eğdirmiş olmasın gibi kayyumiyet yet ilahiyeyi işaret eden ayetlerin bir nüktesi ve ism azam veyahut yahut i azamın iki ziyasından ikinci ziyası veyahut yahut i azamın altı nurundan altıncı nuru olan kayyum isminin bir cilde i azamı zilkade ayında aklıma göründü. Eskişehir hapishanesindeki müsaadesizliğin cihetiyle o nur-u azamı elbette tamamıyla beyan edemeyeceğim. Fakat Hazreti İmam Ali radıyallahu anh Kaside-i Ejuzesinde Sekine nâm-ı ailesiyle beyan ettiği İsmi Azam ve Ceng-i Rutiyesinde yine pek muhteşem isimlerle İsmi Azam içinde bulunan o 6 ismi en azam, en अहमiyetli tuttuğu için ve onların bahsi içinde keramet kârane bize teselli verdiği için bu İsmi Kayyûm dahi evvelki beş esma gibi hiç olmazsa muhteşar bir surette beş şua ile o nuru azama işaret edeceğiz. Birinci şua Bu kainatın Halik Zülcelal'i kayyumdur. Yani bizat-i kaimdir, daimdir, batidir. Bütün eşya onunla kaimdir, devam eder ve vücutta kalır. Beka bulur. Eğer kainattan bir dakikacık olsun, o nisvet-i kayyumiyet kesilse, kainat mahvolur. Hem o Zat-ı Zülcelal kayyumiyetiyle beraber Kur'an-ı Azim-i Şan'da ferman ettiği gibi le-i sekemih-i şeydir yani ne zatında, ne sıfatında, ne efalinde naziri yoktur, misli olmaz, şedihi yoktur, şeriki olmaz. Evet bütün kainatı, bütün şuunatıyla ve keyfiyatıyla kabze-i rububiyetinde tutup bir hane ve bir saray hükmünde Kemal-i İntizam'la tedbir ve idare ve terbiye eden bir zat-ı akdese, misil ve mesil ve şerik ve şebih olmaz, muhardir. Evet bir zat ki, ona yıldızların icadı zerreler kadar kolay gele ve en büyük şey en küçük şey gibi kudretine musakhar ola ve hiçbir şey hiçbir şeye, hiçbir fiil hiçbir fiile mani olmaya ve hassiz efrad bir fert gibi nazarında hazır ola ve bütün sesleri birden işite ve umumun hassız hacatını birden yapabile ve kainatın mevcudatındaki bütün imtizamat ve mizanların şahadetiyle hiçbir şey, hiçbir hal daire-i meşiyet ve iradesinden hariç olmaya ve hiçbir mekanda olmadığı halde her bir yerde ve her bir mekanda kudretiyle ilmiyle hazır ola ve her şey ondan nihayet derecede uzak olduğu halde O ise her şeye nihayet derecede yakın olabilen bir zatı tayka yumuzul celalin elbette hiçbir cihetle misli, naziri, teriki, veziri, zıddı middi olmaz ve olması muhaldir. Yalnız meselde temsil suretinde şu unat kusyesine bakılabilir. Risale'nin oradaki bütün temsilat ve teşbihat bu mesel ve temsil nevinden İşte böyle misilsiz ve vacibül vücud ve maddeden mücerret ve mekandan münezzeh ve tecezisi ve inkısamı her cihetle muhal ve tahayyür ve tebeddülü mümteni ve ihtiyaç ve aczi imkan haricinde olan bir Zat-ı Abdes'in kainat sefahatında ve tabakat-ı mevcudatında tecelli eden bir kısım cilvelerini aynı Zat-ı Abdes tevehüm ederek bir kısım mahlukatına uluhiyetin kıhkamını veren ehl-i dalalet insanların bir kısmı o zat bazı eserlerini tabiata ispat etmişler. Halbuki risale Nur'un müteaddik yerlerinde kat'i bürhanlarla ispat edilmiş ki, ''Tabiat bir sanatı ı ilahiyedir, sani olmaz. Bir kitab-ı Rabbani'dir, katip olmaz. Bir nakıştır, nakkaş olamaz. Bir defterdir, defterdar olmaz. Bir kanundur, kudret olmaz. Bir mistardır, maskar olmaz. Bir kadildir, münfa'il olur, fail olmaz. Bir nizandır, lazım olamaz. Bir şeriatı ı fıtriyedir, şari olamaz. Farz-ı muhal olarak en küçük bir zihayat mahluk, tabiata havale edilse, bunu yap denilse, Risale-i Nur'un çok yerlerinde kat'i bürhamlarla ispat edildiği gibi, o küçük zihayatın azaları ve cihazatları adedince kalıplar, belki makineler bulundurmak gerektir, ta ki tabiat o işi görebilsin. Hem maddiyum denilen bir kısım ehl-i dalalet, zerrattaki tahavvulat-ı muntazama içinde hallakiyet ilahiyenin ve kudret-i rabbaniyenin bir cilveye azamını hissettiklerinden ve o cilvenin nereden geldiğini bilemediklerinden ve o kudret-i savadaniyenin cilvesinden gelen umumi kuvvetin nereden idare edildiğini anlayamadıklarından, madde ve kuvveti ezeli tevehüm ederek zerrelere ve hareketlerine Asar-ı İlahiye'yi etmeye başlamışlar. Kesubanallah. İnsanlarda bu derece hassiz cehalet olabilir mi ki? Mekandan münezzeh olmakla beraber her bir yerde, her bir şeyin icadında her şeyi görecek, bilecek, idare edecek bir tarzda bulunur, bir vaziyetle yaptığı fiilleri ve eserleri cami, kör, şuursuz, iradesiz, mizansız, ...ve tesadüf fırtınaları içinde çalkanan zerrata ve harekâtına vermek... ...ne kadar cahilane ve hurâfekârâne bir fikir olduğunu... ...zerre kadar aklı bulunanların bilmesi gerektir. Evet, bu herifler vahdet mutlakadan vazgeçtikleri için... ...hassiz ve nihayetsiz bir kesret mutlakaya düşmüşler. Yani bir tek ilahı kabul etmedikleri için... ...nihayetsiz ilahları kabul etmeye mecbur oluyorlar... Yani bir tek zatı aktusun hassası ve lazım zatisi olan ezeliyeti ve halikiyeti bozulmuş akıllarına sığıştıramadıklarından o hatsiz, nihaysız, camit zerrelerin ezeliyetlerini, belki uluhiyetlerini kabul etmeye mesleklerince mecbur oluyorlar. İşte sen gel eceliyetin nihayetsiz derecesine bak. Evet zerrelerdeki içinde ise zerreler taifesini vacib-ül vücudun havliyle, kudretiyle, emriyle müntezam ve muhteşem bir ordu hükmüne getirmiştir. Eğer bir saniye okuman bana azamın emri ve kuvveti geri alınsa, o çok kesretli, camit, şuursuz taife, başıbozuklar hükmüne gelecekler, belki bütün bütün vahvolacaklar. Hem insanların bir kısmı güya daha ileri görüyor gibi, daha ziyade cahilane bir dalaletle Sani Zülcelal'in gayet latif, nazenin, muti, musahhar bir sahife-i icraatı ve emirlerinin bir vasıta-i nakliyatı ve zayıf bir perde-i tasavvufatı ve latif bir nidab-ı mürekkeb kitabeti ve en nazenin bir hulley icadatı ve bir maye-i masnuatı ve bir mezrail hububatı olan esir maddesini cilve-i rububiyetine aynadarlık ettiği için mastar ve fail tevehm etmişler. Bu acip cehalet, hassiz muhalleri istizam ediyor. Çünkü esir maddesi, maddi maddiyunları boğduran zerret maddesinden daha natif ve eski hükemanın saplandığı heyula fihristesinden daha kesif, ihtiyarsız, şuursuz, camik bir maddedir. Bu hassız bir surette tecesi ve intisam eden ve nakillik ve infial hassasıyla ve vazifesiyle teçhiz edilen bu maddeye belki o maddenin zerreden çok derece daha küçük olan zerrelerine her şeyde her şeyi görecek, bilecek, idare edecek bir ihtiyar ve bir iktidar ile vücut bulan fiilleri, eserleri isnad etmek esirin zerrelere adı dince yanlıştır. Evet, mevcudatta görünen fiili icat öyle bir keşniyettedir ki her şeyde, hususan zihayat olsa, ekser eşyayı ve belki umum keynaatı görecek, bilecek, ve kainata karşı o zihayatın münasebetini tanıyacak, temin edecek bir iktidar ve ihtiyardan geldiğini gösteriyor ki maddi ve ihatasız olan esbabın hiçbir cihette fiili olamaz. Evet. sırh kayyumiyetle en cüzi bir fiil icadi doğrudan doğruya bütün kainat harikanın fiili olduğuna delalet eden bir sırrı azamı taşıyor. Evet. mesela. Bir arının icadına teveccüh eden bir fiil, iki cihetle sağlık bir kâinata hususiyetini gösteriyor. Birincisi, o arının bütün emsalinin bütün zeminde aynı zamanda, aynı fiile maskariyetleri gösteriyor ki, bu cüz'i ve hususi fiil ise ihatalı, ruh-i kaplamış bir fiilin bir ucudur. Öyleyse, o büyük fiilin faili ve o fiilin sahibi kim ise, o cüz'i fiil dahi onundur. İkinci Bu hazır arının kılkatına teveccüh eden fiilin faili olmak için o arının şerait-i ve cihazatını ve kainatla münasebetini temin edecek ve bilecek kadar pek büyük bir iktidar ve ihtiyar lazım geldiğinden o cüz'i fiili yapan zatın ekser kainata hükmü geçmekle ancak o fiili öyle mükemmel yapabilir. Demek en cüz'i fiil iki cihetle halik hükümlü şeye has olduğunu gösterir. En ziyade cay dikkat ve cayi hayret şudur ki vücudun en kuvvetli merkebesi olan vücubun ve vücudun en sabatlı derecesi olan maddeden tecellüdün ve vücudun zevalden en uzak tavrı olan mekandan münezzehiyetin ve vücudun en sağlam ve tagaybürden ve ademden en mukaddes sıfatı olan, vahdetin sahibi olan zat-ı vacib-i vücudun en haz hâssâsı ve lâzım-ı zatîsi olan ezeliyeti ve sermediyeti, vücudun en zayıf mertelesi ve en incecik derecesi ve en mütegayyir, mütehavvir tavrı ve en ziyade yayılmış olan hassîs, kesretli bir maddi madde olan esir ve zerrat gibi şeylere vermek, ...ve onlara ezeliyet isnat etmek... ...ve onlara ezeliyet tasavvur etmek... ...ve kısmen asar-ı ilahiyenin... ...onlardan neş'et ettiğini tevehm etmek... ne kadar fatikat, ve hilâf-ı ...ve vâkâm-ı ...ve akıldan uzak... ...ve batıl bir fikir olduğu... ...Risâle-i Nur'un müteaddik yüzlerinde... ...katli dürhanlarla gösterilmiştir. İkinci şua iki meseledir. Birinci mesele... ...İsmi Kayyum'un bir cilve-i azamına işaret eden... لَا تَقْفُزُهُ سِنَتٌ وَلَا نَوْنُ Onu ne uyuklama ve ne de uyku tutmaz. Gafletin hiçbir çeşidi hiçbir zaman ona arız olamaz. مَا مِنْ دَعْبَتٍ اِلَّهُ عَاحِزٌ بِنَاسِيَتِهَا Hiçbir canlı yoktur ki Allah onu alnından tutup kudretine boyun eğdirmiş olmasın. لَوْ مَقَالِي بِالسَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Göklerin ve yerin tedbir ve tasarrufu ona aittir. gibi ayetlerin işaret ettiği hakikat azamın bir veciz şudur ki şu kainattaki evren semavî yeni ortayaanları devanları vakaları sırf kayyumiyetle vardır. Eğer o cülve kayyumiyet bir dakikada yüzünü çevirse bir kısmı küreyi ardan bin defa büyük milyonlarla küreler fizayı gayrı mütenahi boşluğunda dağılacak, birbirine çarpacak, ademe dökülecekler. Nasıl ki mesela havada tajarılar yerinde binler muhteşem kasırları, Kemal intizamla durdurup seyahat ettiren bir zatın kayyumiyet iktidarı, o havadaki sarayların sebat ve nizam ve devamlarıyla ölçülür. Öyle de o zat kayyumzül celal'in maddi esirliği içinde hassiz acam semaviyeye nihayet derecede intizam ve mizan içinde sır kayyumiyetle bir kıyam, bir beka, bir devam vererek. bazısı küreye arzdan bin ve bir kısmı bir milyon defa büyük milyonlarla azim küreleri direksiz, istinazsız, boşlukta durdurmakla beraber, her birini bir vazifeyle tavzif edip, gayet muhteşem bir oldu şeklinde emr-i gelen fermanlara kemali inkıyatla itaat ettirmesi, ismi kayyumun azami cilvesine bir ölçü olduğu gibi, her bir mevcudun zerreleri dahi yıldızlar gibi sırr-ı kayyumiyette kaim, ve beka ve devam ediyorlar. Evet, bir hayatın cesedindeki zerrelerin her bir azaya mahsus bir heyetle küme küme toplanıp dağılmadıkları ve sel gibi akan unsurların fırtınaları içinde vaziyetlerini muhafaza edip dağılmamaları ve muntazaman durmaları bir kendi kendilerinden olmayıp belki sırrı kalyomiyetle olduğundan her bir ceset muntazam bir tabur, her bir nevi muntazam bir ordu hükmünde olarak bütün zihayet ve mürekkebatın zemin yüzünde ve yıldızların feza aleminde durmaları ve gezmeleri gibi, bu dahi hassiz dilleriyle sırr-ı kayyumiyeti ilan ederler. İkinci mesele, eşyanın sırr-ı kayyumiyetle münasebetdar faydalarının ve hikmetlerinin bir kısmına işaret etmeyi bu makam iktiza ediyor. Evet her şeyin hikmet vücudu. ve gaye fıtratı, ve faide-i hılkatı ve netice hayatı üçer nevidir. Birinci nevi kendine ve insana ve insanın maslahatlarına bakar. İkinci nevi daha mühimdir ki, her şey umuz-u-şuur mütalaa edebilecek ve Fatır-ı Zülcelal'in cilve esmasını bildirecek birer ayet, birer mektup, birer kitap, birer kaside hükmünde olarak manalarını hassiz okuyucularına ifade etmesidir. Üçüncü nevi ise, ''Saniy Zülcelal'e aittir, ona bakar. Her şeyin faydası ve neticesi kendine bakan bir ise Saniy Zülcelal'e bakan yüzlerdir ki Saniy Zülcelal kendi acayip sanatını kendisi tamaşa eder. Kendi cilve esmasına kendi masruatında bakar. Bu azami üçüncü mevide, hikmet akıl katını ifade için bir saniye kadar yaşamak kafidir.'' Hem her şeyin vücudunu iktiza eden bir sırrı kayyumiyet ki, üçüncü şuada izah edilecek bir zaman ''Keysım-ı kainat ve muammay hılkat cildesiyle mevcudatın hikmetlerine ve faydalarına baktım'' dedim. Acaba bu eşya neden böyle kendini gösteriyorlar, çabuk kaybolup gidiyorlar? Onların şahsına bakıyorum. Muntazam hikmetli giyinmiş, giydirilmiş, süslendirilmiş, sergiye temaşagaha gönderilmiş. Halbuki bir iki günde belki bir kısmı birkaç dakikada kaybolup faydasız boşu boşuna gidiyorlar. Bu kısa zamanda bize görünmelerinden maksat nedir diye çok merak ediyordum. O zaman mevcudatın, hususan hayatın dünya dershanesine gelmelerinin mühim bir hikmetini lutfu ilahiyle bulduğun o da şudur. Her şey, hususan zihayat. Gayet manidar bir kelime, bir mektup, bir kasiye-i Rabbani'dir, bir ilanname-i İlahi'dir. Umuz-i şuurun mütalasına maskar olduktan ve hassız mütalacılara manasını ifade ettikten sonra lafz-i ve huruf-u hükmündeki suret-i cismaniyesi kaybolur. Bir sene kadar bu hikmet bana kâfi geldi. Bir sene sonunda masnuatta ve bilhassa zihayatlarda bulunan çok harika ve pek ince senatın mucizeleri inkişaf etti. Anladım ki, bu çok ince ve çok harika olan dekaik-i sanat yalnız zihinşuurların nazarlarına ifade-i mana için değildir. Gerçi her bir mevcudu hassiz zihinşuurlar mütalaa edebilir. Fakat hem onların mütalası mahduttur, hem de herkes o zihayatın bütün dekaik-i sanatına nüfuz edemezler. Demek zihayatların en mühim netice ve en büyük gayet i fıtratı zat-ı kayyum Kendi nazarına kendi acayip sanatını ve verdiği rahimane hediyelerini ve ihsanlarını arz etmektir. Bu gaye ise çok zaman bana kanaat verdi. Ve ondan anladım ki her mevcutta hususen hayatlarda hassiz dekait sanat bulunması zat-ı kayyum ezelinin nazarına arz etmek. Yani zat-ı kayyum ezeli kendi sanatını kendisi temaşa etmek olan hikmet-i hılkat o büyük masarife kafi geliyordu. Bir zaman sonra gördüm ki, mevcudatın şahıslarında ve suretlerindeki dekai sanat devam etmiyor. Gayet süratle tazeleniyor, tebeddül ediyor, nihayetsiz bir faaliyet ve bir hallakiyet içinde tahavvül ediyorlar. Bu hallakiyet ve bu faaliyetin hikmeti, elbette o faaliyet derecesinde büyük olmak lazım geliyor diye tefettüre başladım. Bu defa meskur iki hikmet kâfi gelmemeye başladılar, noksan kaldılar. Gayet merakla ayrı bir hikmeti aramaya ve taharrüye başladım. Bir zaman sonra, lillahilhamd, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın teyziyle, sırrı noktasında azim, hafsiz bir hikmet, bir gaye göründü. Ve onunla tılsım mı kainat, ve muamma-i hırkat tabir edilen bir sırr-ı ilahi anlaşıldı. 24. mektupta tafsilen beyan edildiğinden, burada yalnız icmalen 2-3 noktasını 3. ada zikredeceğiz. Evet, Sırr-ı kayyumiyetin cilvesine bu noktadan bakınız ki, bütün mevcudatı Adem'den çıkarıp, her birisini bu nihayetsiz fezada, Allahüllezî raf'a's-semâvâti bi hayri âmedin O Allah ki, gökleri gördüğünüz gibi direksiz yükseltti, sırrıyla durdurup, kıyam ve beka verip, umurumunu böyle sırrı kayyum kayyumiyetin tecellisine mazhar ediyor Eğer bu noktayı istinat olmazsa, Hiçbir şey kendi başıyla durmaz. hassiz bir boşlukla yuvarlanıp Adem'e sukut edecek. Hem nasıl ki bütün mevcudat, vücutları ve kıyamları ve bekaları cihetinde kayyumu e dayanıyorlar, kıyamları onunladır öyle de mevcudatın keyfiyet ve ahvalinde binler silsilelerin temsilde hata olmasın, telefon, telgraf silsilelerinin merkezi ve santral direği olan sırrı kayyumiyette Bütün işler ona döndürülür. Sırrıyla uçları bağlıdır. Eğer o nurani noktayı istinada dayanmazlarsa ehli akılca muhal ve batıl olan binler devirler ve teselsüller lazım gelecek. Belki mevcudat adedince batıl olan devirler ve teselsüller lazım gelir. Mesela bu şey hıls veya yağmur veya vücut veya rızık gibi. Bir cihette buna dayanır. Bu da ötekine, o da ona. Git gide. Herhalde nihayetsiz olamaz bir nihayeti bulunacak. İşte bütün böyle sinsilelerin müntehaları elbette sırrı ı kayyumiyettir. Sırr-ı kayyumiyet anlaşıldıktan sonra o mevhum sinsilelerde birbirine dayanmak rabıtası ve manası kalmaz. Kalkar. Her şey doğrudan doğruya sırr-ı kayyumiyete bakar. Üçüncü şuan. يَحْلُكُ مَا يَشَاءُ O dilediğini dilediği şekilde yaratır. فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ O dilediğini dilediği şekilde yapar. كُلَّ يَوْمٍ هُوَتِي شَأَنٍ O her an bir tasarruftadır. بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ Her şeyin itim ve tasarrufu O'nun elindedir. فَعْزُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْي الْاَرْضَبَادَ مِيْتِيهَا Bak yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor gibi ayetlerin işaret ettikleri fellakiyeti ilahiyye ve faaliyet-i içindeki sırr kayyumiyetin bir derece inkişafına bir iki mukaddeme ile işaret edeceğiz birincisi. Şu kainata baktığımız vakit görüyoruz ki, zaman seyrinde mütemadiyen çalkanan ve kafile kafile arkasından gelip geçen mahlukatın Bir kısmı bir saniyede gelir, der atap kaybolur. Bir taifesi bir dakikada gelir, geçer. Bir mev'i bir saat âlem-i uğrar, alemi i girer. Bir kısmı bir günde, bir kısmı bir senede, bir kısmı bir asırda, bir kısmı da asırlarda bu âlem-i gelip, bunu vazife görüp gidiyorlar. Bu hayret verici seyahat ve seyran mevcudat, o sefer ve seyeran-ı mahlukat, öyle bir intizam ve mizan ve hikmetle sevk ve idare edilir. Ve onlara ve o kafilelere kumandanlık eden öyle basirane, bir müdebbirane kumandanlık ediyor ki, bütün akıllar faraza ittihad edip bir tek akıl olsa, o hakimane idarenin kümhüne yetişemez ve kusur bulup tenkit edemez. İşte bu hallakiyet Rabbaniye'nin içinde, o sevimli ve sevdiği masnuatın Hususen zihayatların hiçbirine göz açtırmayarak alemi gaybe gönderiyor. Hiçbirine nefes aldırmayarak dünyadaki hayattan terhis ediyor. Mütemadiyen bu misafirhane alemi doldurup misafirlerin rızası olmayarak boşaltıyor. Kalemi kazavet eder, küre-i arzı yazar bozar tahtası gibi yaparak, yuhyi ve yumit kilveleriyle mütemadiyen küreye arzda yazılarını yazar ve o yazıları tazelendirir, tedbir eder. İşte bu faaliyet Rabbaniye'nin ve bu halakiyet i ilahiye'nin üç sırrı, üç esası, üç daisi var. Bir sırr hikmeti ve esaslı bir muktezisi ve bir sebeb-i daisi yine üç mühim şubeye ayrılan hassiz, nihayetsiz bir hikmettir. O hikmetin birinci şubesi şudur ki, faaliyetin her nevdi, ciddi olsun, külli olsun, bir lezzet verir. Belki her faaliyette bir lezzet var. Belki faaliyet aynı lezzettir. Belki faaliyet aynı lezzet olan vücudun tezahürüdür. Ve aynı elem olan ademden tebaud ile silkinmesidir. Evet, her kabiliyet sahibi bir faaliyetle kabiliyetinin imtişafını lezzetle takip eder. Her bir istidadın faaliyetle tezahür etmesi bir lezzetten gelir. Ve bir lezzeti netice verir. Her bir kemal sahibi faaliyetle kemalatının tezahürünü lezzetle takip eder. Madem her bir faaliyette böyle sevilir, istenilir bir kemal, bir lezzet vardır ve faaliyet dahi bir kemaldir. Ve madem zihayet aleminde daimi ve ezeli bir hayattan neşet eden, hassiz bir muhabbetin, nihayetsiz bir merhametin cilveleri görünüyor. Ve o cilveler gösteriyor ki kendini böyle sevdiren ve seven ve şefkat edip lütuflarda bulunan zatın kusiyetine layık ve vücudu vücuduna münasip, ve hayat-ı sermediyenin muktezası olarak hassiz derecede kabirde hita olmasın bir aşk-ı lahuti, bir muhabbet-i kudsiye, bir lezzet-i mukaddese gibi şuunat-ı kudsiye o hayat-ı akdeste var ki o şuunat böyle hassiz faaliyetle ve nihayetsiz bir hallakiyetle kainatı daima tazelendiriyor, çalkalandırıyor, değiştiriyor. Sırr-ı kayyumiyete bakan hassus faaliyet-i ilahiyedeki hikmetin ikinci şubesi, esna ilahiyeye bakar, malumdur ki her bir cemal sahibi kendi cemalini görmek ve göstermek ister, her bir hüner sahibi kendi hünerini teşhir ve ilan etmekle nazarı dikkati celbetmek ister ve sever, ve hüneri gizli kalmış bir güzel hakikat ve güzel bir mana meydana çıkmak ve müşterileri bulmak ister ve sever, Madem bu esaslı kaideler her şeyde derecesine göre cereyan ediyor. Elbette Cemil-i mutlak olan Zat-ı Kayyûmü'z-Celal'in bin bir esma-i her bir ismin kainatın şahadetiyle ve celvelerinin delaletiyle ve mekışlarının işaretiyle her birisinin her bir mertebesinde hakiki bir hüsn, hakiki bir kemal, hakiki bir cemal ve gayet güzel bir hakikat belki her bir ismin her bir mertebesinde hassiz envah-i sünne, hassiz, hakaik cemile vardır. Madem bu esmanın kutsi cemallerini ira eden aynaları ve güzel nakışlarını gösteren levhaları ve güzel hakikatlarını ifade eden sayfaları bu mevcudattır ve bu kainattır. Elbette o daimi ve bati esma, hassiz cilvelerini ve nihayetsiz manidar nakışlarını ve kitaplarını, hem müstemmaları olan zatı ı celalin nazar مشاهدشان، hem hat ve جن gelmeyen ziru ve زینشور mahlukatın nazar مکانیسنا گفتن میکنیم و نهایتی مختط یک شی دن نهایتی لبها را و یک شاهد استان تک چوک شاهد را و یک حقیقت دن تک کسرتی حقیقت را ilahiye istinaden ve o میکنیم و این میکنیم Kainat unumen ve mütemadiyen cirveleriyle tazelendiriyorlar, değiştiriyorlar. Dördüncü sual: Kainattaki hayret noma faaliyet daimenin hikmetinin üçüncü sırbesi şudur ki: Her bir merhamet sahibi başkasını memnun etmekten mesrur olur, her bir şefka sahibi başkasını mesrur etmekten memnun olur, her bir muhabbet sahibi sevinmeye layık mahlukları, sevindirmekle sevinir, her bir âli cenâb zat başkasını meskûd etmekle lezzet alır, her bir adil zat ihtâk-ı hat etmek ve müstahaklara ceza vermekle hukuk sahiplerini minnettar etmekle keyiflenir, hünar sahibi her bir sanatkar sanatını teşhir etmekle ve sanatının tasavvur ettiği tarzda işlemesiyle ve istediği neticeleri vermesiyle iftihar eder, İşte bu mezkur düsturların her biri birer kaide esası gelir ki kainatta ve âlem-i insaniyette cereyan ediyorlar. Bu kaidelerin esma-i ilahiye de cereyan ettiklerini gösteren üç misal 32. sözün 3. mevkufunda izah edilmiştir. Bir hülasası bu makamda yazılması münasip olduğundan deriz. Nasıl ki mesela gayet merhametli, sahavetli, gayet kerim âli cenap bir zat Fıtratındaki Ali seviyelerin muktezasıyla büyük bir seyahat gemisine çok muhtaç ve fakir insanları bindirip gayet mükemmel ziyafetlerle, ikramlarla o muhtaç fakirleri memnun ederek denizlerde arzun etrafında gezdirir. Ve kendisi de onların üstünde onları mesrurane temaşa ederek o muhtaçların minnettarlıklarından lezzet alır ve onların telezzüzlerinden mesrur olur ve onların keyiflerinden sevinir. iftihar eder. Madem böyle bir tevziat memuru hükmünde olan bir insan, böyle ciddi bir ziyafet vermekten bu derece memnun ve mesul olursa, elbette bütün hayvanları ve insanları ve melekleri ve cinleri ve ruhları bir sefine rahmani olan küre arz gemisine bindirerek ruh-i zemini envai-i ve bütün duyguların ezvak ve ile doldurulmuş bir sofrayı Rabbaniye şeklinde onları açmak ve o muhtaç ve müteşekkir ve minnetdar ve mesrur mahlukatını aktar kainatta seyahat ettirmekle ve bu dünyada bu kadar ikramlarla onları mesrur etmekle beraber darü cennetlerinden her birini ziyafeti daime için birer sofra yapan zatı fey-i olarak o mahlukatın teşekkürlerinden ve minnettarlıklarından ve mesruriyetlerinden ve sevinçlerinden gelen ve tabirinde aciz olduğumuz ve mezun olmadığımız şuunat-ı ilahiyeyi memnuniyet mukaddese, iftihar-ı ve lezzet mukaddese gibi isimlerle işaret edilen muanî rububiyettir ki bu daimi faaliyeti ve mütemadî hallakiyeti iktiza eder. Hem mesela Bir mahir sanatkar, plaksız bir fonograf yapsa, o fonograf istediği gibi konuşsa, işlese, sanatkarı ne kadar müftehir olur, mütelevsiz olur, kendi kendine maşallah der. Madem icazsız ve suri bir küçük sanat, sanatkarının ruhunda bu derece bir iftihar, bir memnuniyet hissi uyandırırsa, elbette bu mevcudatın sani hakimi, kainatın mecmu'unu, Hassiz namelerin enva ile sada veren ve ses verip tesbih eden ve zikredip konuşan bir musiki ilahiye ve bir fabrikayı acibe yapmakla beraber kainatın her bir nev'ini, her bir alemini ayrı bir sanatla ve ayrı sanat mucizeleriyle göstererek zihayatların kafalarında bir fonograf, bir fotoğraf, birer telgraf gibi çok makinaları hatta en küçük bir kafada dahi yapmakla beraber Her bir insan kafasına değil yalnız praksis fotoğraf, birer aynasız fotoğraf, bir telsiz telgraf, belki bunlardan yirmi defa daha harika, her insanın kafasında öyle bir makineyi yapmaktan ve istediği tarzda işleyip neticeleri vermekten gelen iftihar kutsi ve memnuniyet-i mukaddese gibi manaları ve ruhubiyetin bu nevinden olan ulvi şuunatı elbette ve herhalde bu faaliyet-i istizam eder. Hem mesela bir hükümdar adim adil, hak için mazlumların hakkını zalimlerden almakla ve fakirleri kabirenin şerrinden muhafaza etmekle ve herkese müstahak olduğu hakkı vermekle lezzet alması, iftihar etmesi, memnun olması, hükümdarlığın ve adaletin bir kaide esasiyesi olduğundan elbette hakimi hakim, adli adil olan zatı hakikayyumun bütün mahlukatına, hususan zihayatlara hukuk-u hayat tabiri edilen şerait-i hayatiyeyi vermekle ve hayatlarını muhafaza için onları cihaza ihsan etmekle ve zayıfları kavilerin şerrinden rahimane himaye etmekle ve umum zihayatlarda bu dünyada ihkakı hak etmek nevi tamamen ve haksızlara ceza vermek nevi ise kısmen suçu adaletin icrasından olmakla ve bilhassa Mahkeme-i kübra -i Haşir'de adalet eklerinin tecellisinden hasil olan ve tabirinde aciz olduğumuz şu ı Rabbaniye ve maani kutsiyedir ki kainatta bu faaliyet-i daimeyi iktiza ediyor. İşte bu üç misal gibi Esma-i umununda umumunda her birisi bu faaliyeti daimede böyle kutsi bazı şu ı ilahiyeye medan olduklarından hallakiyeti daimeyi iktiza ederler. Hem madem her kabiliyet, her bir istidat, inbisat ve inkişaf edip semele vermekle bir ferahlık, bir genişlik, bir lezzet verir. Hem madem her vazife eder, vazifesini yapmak ve bitirmekle, vazifesinden terhisinde büyük bir rahatlık, bir memnuniyet hisseder. Ve madem bir tek tohumdan birçok meyveleri almak ve bir dirhemden yüz dirhem kar kazanmak, sahiplerine çok sevinçli bir halettir, bir ticarettir. elbette bütün mahlukattaki hassas istidatları inkişaf ettiren ve bütün mahlukatını kıymettar vazifelerde istihdam ettikten sonra terakkibari terhis ettiren, yani unsurları madenler mertebesine, madenleri nebatlar hayatına, nebatları rızık vasıtasıyla hayvanların dereceği hayatına ve hayvanları insanların şuurkarane olan yüksek hayatına çıkarıyor. İşte her bir zihayatın, zahiri bir vücudunu zevaliyle 24. mektupta izah edildiği gibi ruhu, mahiyeti, hürriyeti, sureti ve misali vücutları ve ilmi ve gaybi mevcudiyetleri ve cesed-i ve gılâf ruhu gibi kendinden alınmış pek çok vücutlarını arkasında bırakıp bir yerinde vazife başına geçiren faaliyeti daime ve hallakiyeti Rabbaniyeden neş'et eden mâni kutsiyenin ve rububiyet ilahiyenin ne kadar ehemmiyetli oldukları anlaşılır. Minim bir suale kat'i bir cevap. Ehli dalaletten bir kısmı diyorlar ki, kainatı bir faaliyeti daime ile tağyir ve tebdil eden zatın elbette kendisinin de mütegayir ve mütehaddir olması lazım gelir. En cevap, haşa yüz bin defa haşa, yerdeki aynaların tağyürü Gökteki güneşin tada yürünü değil, bir akil cisimlerinin tazelendiğini gösterir. Hem ezeli ebedi sermediği her cihetçe kemal mutlakta ve istinai mutlakta maddeden mücerret, mekândan kayıttan, imkândan münezze müberra muallah olan bir zat aklesin tada yürü ve tebeddülü muhaldir. Kainatın tada yürü onun tağa yürüne değil, belki adem-i tebayyürüne ...ve gayr-i olduğuna delildir. Çünkü müteaddit şeyleri, intizamla daimi tahhir ve tahrik eden bir zat... ...mütehagir olmamak ve hareket etmemek lazım gelir. Mesela sen çok iplerle bağlı, çok gülleleri topları çevirdiğin... ...ve daimi intizamla tahrik edip vaziyetler verdiğin vakit... ...senin yerinde durup tahagir ve hareket etmemekliğin gerektir. Yoksa o imtizamı bozacaksın. Meşhurdur ki intizamla tahrik eden hareket etmemek ve devamlı tağıyır eden müteğayyir olmamak gerektir ta ki o iş intizamla devam etsin. Saniyen tağayyür ve tebeddül Hudüsten ve tekemmül etmek için tazelenmekten ve ihtiyaçtan ve maddilikten ve imkandan ileri geliyor. Zat-ı Akdes ise hem kadim hem her cihetçe kemal mutlakta, hem istinai mutlakta han maddenin mücahede. Ha vacb-ı vücut olduğundan elbette tegayyür ve tebeddül-ü muhaldir, mümkün değildir. 5. şuâ iki meseledir. 1. meselesi İsmi Kayyum'un cilvey-i azamını görmek isterse han hayalinesi bütün kainatı tamaşa edecek, biri en uzak şeyleri, diğeri en küçük zerreleri gösterecek iki dürbün yapıp birinci dürbünle bakıyoruz. Göyümüz ki İsmi Kayyum'un cilvesiyle Küreye arzdan bin defa büyük milyonlar küreler, yıldızlar direksiz olarak havadan daha natif olan maddi esiriydi içinde kısmen durdurulmuş, kısmen vazife için seyahat ettiriliyor. Sonra o hayalin hurdebini olan ikinci dürbünüyle küçük zerratı görecek bir surette bakıyoruz. O sırrı kayyumiyetle zihayat, mahlukat-ı arziyenin her birinin zerrat vücudu yeleri, yıldızlar gibi muntazam, bir vaziyet alıp hareket ediyorlar ve vazifeler görüyorlar. Husursa hayatın kanındaki küreyvat-ı hamra ve beyza tabir ettikleri, zerrelerden teşekkür eden küçücük kütleleri, Seger yıldızlar gibi, mevlevi vari iki hareket-i muntazama ile hareket ediyorlar görüyoruz. Bir, hulasat-ül hulasa, harşiye, otuzuncu lem'anın altı risaleciğinin esası ve mevzuu ve i̇sm Azam'ın sırrını taşıyan altı mukaddes isimlerin gayet kısa bir hülasasıdır. İsmi Azam'ın altı ismi ziyadaki yedi renk gibi imtizac ederek teşkil ettikleri ziyai küsliyeye bakmak için bir hülasanın zikir münasiptir. Şöyle ki bütün kainatın mevcudatını böyle durduran, beka ve kıyam veren İsmi i Kayyum'un bu cilve-i arkasından bak. İsmi Halim cilve-i Azam'ı O, bütün mevcudatı, zihayatı cilvesiyle şürelendirmiş, kainatı nurlandırmış, bütün zihayat mevcudatı cilvesiyle yalnızlıyor. Şimdi bak, i̇sm hacin arkasında, ismi ferdim cilve Azam'ı, bütün kainatı ı enva'ıyla, bir vahdet içine alıyor. Her şeyin alnına bir sikke-i koyuyor, her şeyin yüzüne bir Hatem-i Ahadiyet basıyor, nihayetsiz ve hassız dillerle cilvesini ilah ettiriyor. Şimdi ismi ferdin arkasından, ismi hakemin cilve-i azamına bak ki yıldızlardan zerrelere kadar hayalin iki dürgünüyle temasla ettiğimiz mevcudatın her birisini cüzi olsun, külli olsun, en büyük daireden en küçük de aileye kadar her birine layık ve münasip olarak meyvedar bir nizam ve hikmetli bir intizam ve semeredar bir insicam içine almış, bütün mevcudatı süslendirmiş, yaldızlandırmış, Sonra, ismi Hakem'in cilve-i azamı arkasından bak ki, ismi i Addin cilve-i ikinci nüktede izah edildiği veciyle, bütün kainatı, mevcudatıyla, faaliyeti daime içinde, öyle hayret engiz nizamlarla, ölçülerle, tartılarla idare eder ki, Ecrâm-ı biri, bir saniyede muvazenesini kaybetse, yani ismi i Addin cilvesi altından çıksa, yıldızlar içinde bir hercümerce, bir kıyamet kopmasına sebebiyet verecek işte bütün mevcudatın daire-i azamı Tehteşan'dan yani saman yolu tabir edilen Mıntıkayı Kübra'dan Türk takan içindeki küreivat hamra ve beyzanın daire hareketlerine kadar her bir dairesini her bir mevcudunu hassas bir mizan bir ölçüyle biçilmiş bir şekil ve bir vaziyetle baştan başa yıldızlar ordusundan tazeveler ordusuna kadar bütün mevcudatın emri küm, ben gelen emirlere kemal misafhariyetle itaat ettiklerini gösteriyor. Şimdi, İsmi i Adli'nin i azamı arkasından birinci nüktede izah edildiği gibi, İsmi i Kudüs'ün i azamına bak ki, kainatın bütün mevcudatını öyle temiz, tak, safi, güzel, süslü, berrak, yapar, gösterir ki, bütün kainata ve bütün mevcudata cemil-i mutlakın Tatsiz derecede cemal-i zatisine layık ve nihayetsiz güzel olan esma iflasına münasip olacak güzel aynalar şeklini vermiştir. En hasıl, İsmi azamın bu altı ismi, bu altı nuru, kainatı ve mevcudatı ayrı ayrı güzel renklerle, çeşit çeşit bakışlarla, başka başka ziynetlerde bulunan yaldızlı perdeler içinde mevcudatı sarmıştır. İkinci meselesi, Kainata tezelli eden kayyumiyetin cillesi, vahidiyet ve celal noktasında olduğu gibi, kainatın merkezi ve medarı ve zişur meyvesi olan insanda dahi kayyumiyetin cillesi, vahidiyet ve cemal noktasında tezahürü var. Yani nasıl ki kainat sırr-ı kayyumiyette kaimdir, öyle de ism kayyumun mazhar-ı olan insan ile bir cihette kainat kıyam bulur, Yani kainatın ekser hikmetleri, maslahatları, gayeleri insana baktığı için dünya insandaki cilve-i kayyumiyet kâinata bir direktir. Evet, zatı tek-i kayyum bu kainatta insanı irade etmiş ve kainatı onun için yaratmış denilebilir. Çünkü insan camiyeti i tamme ile bütün esma-i ilahiyeyi anlar, zevk eder. Hususan gızıktaki zevciyetiyle pek çok esma-i ismai anlar. Halbuki melekeler onları o zevkle bilemezler. İşte insanın bu ehemmiyetli camiyetidir ki zatı kayıtayyum insana bütün esmasını ihsas etmek ve bütün envar insanatını tattırmak için öyle iştahlı bir mide vermiş ki o midenin geniş bir sofrasını hassiz enva-ı matumatıyla kerimane doldurmuş. Hem bu maddi mide gibi hayatı da bir mide yapmış. O hayat midesine duygular, eller hükmünde gayet geniş bir sofrayı nimet açmış. O hayat ise duyguları vasıtasıyla o sofra nimetten her çeşit istifadelerle teşekküratın her nev'ini yapar. Ve bu hayat midesinden sonra bir insaniyet midesini vermiş ki o mide hayattan daha geniş bir dairede rızık ve nimet ister. Akıl ve fikir ve hayal o midenin elleri hükmünde... semavat ve zemin genişliğinde o sofrayı rahmetten istifade edip şükreder. Ve insaniyet midesinden sonra hassiz geniş diğer bir sofrayı nimet açmak için İslamiyet ve iman akidelerini çok rızık ister bir manevi mide hükmüne getirip onun rızık sofrasının dairesini mümkinat dairesinin haricinde genişletip Esma İlahiye'yi de içine alır kılmıştır ki o mide ile İsmi Rahman'ı ve ismi Hakim'i en büyük bir zevki riski ile hisseder. Elhamdülillahi ala rahmaniyetihi ve ala hakimiyetihi der. Ve herkese bu manevi mide-i kübra ile hadsiz nimeti ilahiyeden istifade edebilir. Ve bilhassa o midedeki muhabbet-i ilahiye zevkinin daha başka bir dairesi var. İşte Zat-ı Hayy Kalyun insanı bütün kainata bir merkez bir medar yaparak Kainat kadar geniş bir sofrayı nimet insana açtığının ve kainatı insanı musahhar ettiğinden ve kainatın insan ile maskar olduğu sırrı talyoniyetle bir cihette kaim olduğunun dikmeti ise insanın mühim üç bir Birincisi, kainatta müntekir bütün enva nimeti insanla tanzim etmek ve insanın menfaati ipiyle tesbih tanelere gibi tanzim eder. nimetlerinin iplerini uslarını insanın başına bağlar, rahmet hazinelerinin umum çeşitlerine insanı bir liste hükmüne getirir. İkinci vazifesi, zatı ı hay -ı kitabatına, insan camiyeti haysiyetiyle en mükemmel muhatap olmak ve hayrekkarane sanatlarını takdir ve tahsin etmekle en yüksek sesli bir dellan olmak ve şuur darane teşekküratın bütün envaiyle bütün enva nimetine ve çeşit çeşit hassız ihsanatına şükür ve hamdü senah etmektir. Üçüncü vazifesi, hayat ile üç cihetle zatı haydi kayyuma ve şuunatına ve sıfatı muhitasına aynadarlık etmektir. Birinci vecih, insan kendi azzi mutlakıyla, halikının kudreti mutlakasını ve derecatını ve aczin dereceleriyle kudretin mertebelerini hissetmektir. Ve fakrı mutlakıyla rahmetini ve rahmetinin derecelerini idrak etmek ve zaafıyla onun kuvvetini anlamaktır. Daha keza noksan sıfatlarıyla salıkının evsaf-ı kemaline mikyasvari ayna olmak, gecede nurun daha ziyade parlamasına nazaran, gece zulmetinin elektrik lambalarını göstermeye mükemmel bir ayna olduğu gibi insan dahi böyle nâkız sıfatlarıyla Kemalat-ı İlahiye'ye aynadarlık eder. İkinci vecih, insan cüzi iradesiyle ve azıcık ilmiyle ve küçücük kudretiyle ve zahiri malikiyetiyle ve hanesini dina etmesiyle bu kainat ustasının malikiyetini ve sanatını ve iradesini ve kudretini ve ilmini kainatın büyüklüğü nisbetinde Allah aynadarlık eder. Birisi Esma-ı ayrı ayrı nakışlarını kendinde göstermektir. Adeta insan, camiyetiyle kainatın küçük bir hiistesi ve bir misal-i musagharası hükmünde olup, umum esmanın nakışlarını gösteriyor. İkinci yüzü, şuunat-ı ilahe'ye aynadarlık eder. Yani kendi hayatıyla Zat-ı hayy Kayyum'un hayatına işaret ettiği gibi, kendi hayatında inkişaf eden Semih ve basar gibi duyguların vasıtasıyla Zat-ı Hayy-i Kayyum'un Semih ve Bashar gibi sıfatlarına aynadarlık eder, bildirir. Hem insan hayatında bulunan ve inkişaf etmeyen, ve his ve hassasiyet suretinde galeyan eden ve kesretli bir surette olan çok ince hayati duygular, manalar ve hisler vasıtasıyla Zat-ı Hayy-i Kayyum'un Şiulat-ı Küsriyesine aynadarlık eder. Mesela o hassasiyet içinde sevmek, iftihar etmek, memnun olmak, mesur olmak, müferrah olmak gibi manalarla Zat-ı Akdestin kutsiyetine ve gınay-ı mutlakına münasip ve layık olmak şartıyla o nediden olan şuunatına aynadarlık eder. Hem insan nasıl ki hayat-ı camiasıyla Zat-ı Zülcelal'in sıfat ve şuunatına bir mityas-ı marifettir ve cilvey esmasına bir fiil istedir. Ve şuurlu bir aynadır ve hakeza. Çok cihetlerle zatı fey-i kayyuma aynadarlık eder. Öyle de. İnsan şu kainatın hakiklerine bir vahidi kıyasidir, bir fihristedir, bir mityastır ve bir mizandır. Mesela kainatta leh-i mahfuzun gayet kat'i bir delil vücudu ve bir numunesi insandaki kuvve-i hafızadır. Ve alem-i misalin vücuduna kat'i delil ve numune... kuvve-i Haşiye evet nasıl ki insanın anasırları kainatın unsurlarından ve kemikleri taş ve kayalarından ve saçları nebat ve eşcarından ve bedeninde cereyan eden kan ve gözünden, kulağından, burnundan ve ağzından akan ayrı ayrı suları arzın çeşmelerinden ve madeni sularından haber veriyorlar. Delalet edip onları işaret ediyorlar. Aynen öyle de. İnsanın ruhu alem-i ervahtan ve hafızaları levh-i mahfuzdan ve kuvve-i hayaliyyeleri alem-i misalden daha keza her bir cihazı bir alemden haber veriyorlar ve onların vücutlarına kat'i şehadet ederler ve kainattaki ruhanilerin bir delil-i vücudu ve numunesi insandaki kuvvelerdir ve latifelerdir. Daha keza insan küçük bir mityasta kainattaki hakaik imaniyeyi şuhut verisinde gösterebilir. İşte insanın meskur vazifeler gibi çok mühim hizmetleri var. Cemal-i bakiye aynıdır. Kemal-i sermediyeye dellal muzhirdir. Ve rahmet ebediyeye muhtaç müteşekkirdir. Madem cemal, kemal, rahmet bakidirler ve sermediydirler, elbette o cemal-i bakiyenin ayni müştakı, Ve o kemal-i sermediyenin dellan-ı aşıkı ve o rahmet-i ebediyenin muhtaç-ı müteşekkiri olan insan, baki kalmak için bir dar-ı vekaya girecek ve o bakiler refakat için ebede gidecek. Ve o ebedi cemal ve o sermedi kemal ve daimi rahmete ebed-ül refakat etmek gerektir, lazımdır. Çünkü ebedi bir cemal, fani bir müştaka, De zair bir dosta razı olmaz. Çünkü Cemal kendini sevdiği için sevmesine mukabil muhabbet ister. zaman ve fena ise o muhabbeti adavete kalbeder, çevirir. Eğer insan ebede gidip baki kalmazsa, fıtratındaki Cemal-i karşı olan asaslı muhabbet yerine Adalet bulunacaktır. 10. sözün haşiyesinde beyan edildiği gibi, bir zaman bir dünya güzeli, bir âşıkını huzurundan çıkarıyor. O adamdaki aşk birden adavete dönüyor ve diyor ki: "Tu ne kadar çirkindir." diyerek kendine teselli vermek için cemalinden küsüyor, cemalini inkar ediyor. Evet insan bilmediği şeye düşman olduğu gibi, eli yetişmediği veya tutamadığı şeylerin adalet, kâranat kusurlarını arar. Adeta düşmanlık etmek ister. Madem bütün kainatın şahadetiyle Mahbubu Hakiki ve Cemili Mutlak bütün güzel esma iflasıyla kendini insana sevdiriyor ve insanların kendini sevmelerini istiyor elbette ve her halde kendisinin hem Mahbubu hem Habibi olan insana fıtri bir adaveti verip derinden derine kendinden küstürmeyecek ve fıtraten en ziyade sevimli ve muhabbetli ve perestiş için yarattığı en müstesna mahluku olan insanın fıtratına Bütün bütün zıt olarak bir gizli adaveti insanın ruhuna vermeyecek. Çünkü insan sevdiği ve kıymetine takdir ettiği bir cemal-i mutlaktan, ebedi ayrılmaktan gelen derin yarasını, ancak ona adavetle, ondan küsmekle ve onu inkar etmekle tedavi edebilir. İşte kafirlerin Allah'ın düşmanı olması bu noktadan ileri geliyor. Öyleyse herhalde o cemali ezeli, kendisinin ayine müştakı olan insan ile ebedil abat yolunda seyahatında beraber bulunmak için ala küllü hal bir dar-ı bir hayat-ı bakiyeye insanı maskar edecek. Evet, madem insan fıtreten bir cemali bakiye müştak ve muhip bir surette halk edilmiştir ve madem baki bir cemal, zâil bir müştaka razı olamaz ve madem insan bilmediği veya yetişemediği Veya tutamadığı bir maksuttan gelen hüzün ve elemden teselli bulmak için o maksudun kusurunu bulmakla belki gizli adalet etmekle kendini teskin eder. Ve madem bu kainat insan için halk edilmiş ve insan ise marifet ve muhabbet-i ilahiye için yaratılmış ve madem bu kainatın falıkı esmasıyla sermedidir ve madem esmalarının cilveleri daim ve baki ve ebedi olacaktır. Elbette ve herhalde insan bir dar bekaya gidecek ve bir hayat bakiye bakiyeye olacaktır. Ve insanın kıymetini ve vazifelerini ve kemalatını bildiren, rehbere azam ve insan ekmel olan muhammed Arabi aleyhissalatü vesselam, insana dair beyan ettiğimiz bütün kemalatı ve vazifeleri en ekmel bir surette kendinde ve dininde göstermesiyle gösteriyor ki, Nasıl kainat insan için yaratılmış ve kainattan maksut ve müntahap insandır öyle de. İnsandan dahi en büyük maksut ve en kıymetler müntahap ve en parlak ayni ahad ve samet elbette ahmet Muhammed'dir. Aleyhi ve ala alihi assalatu vesselam bi ade de ya Allah ya Rahman ya Rahim. هر دون حيون خيون حكمون ادلون كدوس نسأله كه ديهاك فركانه كه الحكيم و حبيبك ال اكرم و ديهاك اسماء اسمك الاعزام ان تحفزن من شر النفس و شيطان شر الجن و الانسان آمین امتين حسنات آدالچه اونا و آلين صلاات و سلام Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fert, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Hakem, Ya Adı, Ya Kuddus, Furkan-ı Hakiminin hakkı için ve Habibi Ekrem'in hürmetine, Esma-i İfna'nın hakkı için ve İsme-i Azam'ın hürmetine senden niyaz edip istiyoruz. Bizi nefsin ve şeytanın ve cin ve insanın şerrinden muhafaza buyur. Amin. Subhaneke la ilmelena illa ma allentena. İnneke ente'l alimü'l hakim. Senin tertülün muksamdan tazih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bildiğimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her